Başladık başladı. <gülüyor> Başladık. Selam gençler. Nasılsınız? İyilermiş. Çok çok iyilermiş. Ellerinden öpüyorlar. gözlerinden öpüyorlar abi. Abi birkaç defa ağladık ya böyle yorum yapmıyorsunuz falan filan diye. Bu sefer de boku çıktı değil mi? Yapmayın oğlum bu kadar. O kadar <gülüyor> yorum <gülüyor> yapmayın biz alışık <gülüyor> Evet alışık olmadığımız kadar yorum geldi. <gülüyor> Hepsine de cevap veriyorsun değil mi sen? Ben veriyorum. <gülüyor> o yüzden seni daha çok seviyorlar galiba. Bilmiyorum hep. ya yani şey gördüler ya bir de videoyu. Daha gerçekten Koreliymiş falan. Ha, birisi altına şey yazmış. Risto hangisi? Kafkaesk hangisi? <gülüyor> ben de altına çekik gözü olanı Aristo derim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, sevgili eski. bugün de konuşuyoruz? Bugün bir bok konuşmuyoruz. Bugün dövgeyik yapıyoruz ya. <gülüyor> evet. Bugün özel bir gün. Niye özel bilmiyorum ama. <gülüyor> Çünkü bugün Kardinal Melon'umuz var ya. Konuğumuz Kardinal Melon. Normalde içki içen bir insan değilim ama e... Ben de normalde içki içmeyen bir insan değilim ama yani <gülüyor> bugün ikisinin arasında bulalım dedik. Evet. İkisinin arası nedir? Kardinal Melon. Kardinal Melon. Kardinal Melon'un ne olduğunu merak edenler aratsın baksın. Biz bunu açıklamayalım. Sonuçta Kardinal Melon'dan para almıyoruz bu iş için. Yani. Evet. Ama güzel bir şey. E, mümkün olduğu kadar seyreltip içme taraftayım ben. <gülüyor> Fazla tatlı çünkü. Evet. Tatlı olmasını da geçtim. Ben zaten alkolü pek sevmiyorum o yüzden alkol tadını. Ama alkol oranı o kadar yüksek değil Melonun. Yüzde yirmi galiba. Yok ya. Öyle biliyorum ben. Ben 40 diyebiliyorum bu aynı diye biliyorum. Bakalım şişesini. Bakalım kendisinin şişesine bakalım. Şu an bakıyorum. Yüzde yirmi. Öyle mi? Evet. Çok şekerli, çok tatlı olduğu için eyvallah daha e, hmm. çabuk vuruyor çarpıyor olabilir. Ya da işte ne bileyim o alkolünü daha çok hissettiriyor olabilir ama yüzde yirmi alkol çok evet. yüksek değil yani. Sofra şarabından yüksek şimdi hani yüzde on iki değil. He, genellikle çok tatlı e, içkiler içebiliyorum. Ya da böyle çok nadir beş yılda bir falan. tekiler içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye canım? Soju da içiyorsun nadir doğrusu. Soju evet. Ama ortalamaya vurduğun zaman o da bir on yılda bir falan. <gülüyor> ya, <içeceğim>. Abartma <gülüyor> şimdi son e, beş yılda en az iki üç kere içtim benimle biliyorum yani. Ben siz de içtiğini biliyorum Kore'de. Orada evet. Hatta bokunu çıkartmış olduğunda da biliyorum yani. İyi içmişsin. Öyle yani, duyumlar aldım. Bokunu çıkartmak değil de hani standart sıfırla e, beş şat arası olunca hani altı şat içince <gülüyor> bokunu çıkarmış <gülüyor> oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir bok konuşmayacağız geyik yapacağız dedim ama aslında komplo teorileri üstünde geyik yapacağız. Evet. Arası, değil mi? Yani eğlenceli bir konu. Hem eee şu an adını hatırlamadığım bir arkadaşımız da Flat Earth teorisi konuşsanız da hacılar demiş. Evet. Bir, bir noktada yani şey bir yandan da ona bir değinir, değiniriz. değiniriz diye düşündüm. Flat Earth nedir bu arada? Onun da Türkçe'si de istersen. Ha, düz, yok hani, he, düz dünya. Evet düz dünya diyebiliriz ona. Kısacası onunla e, başlayabiliriz. Onunla ya başlayalım o zaman. Flat Earth teorisi aslında <gülüyor> dünyanın hala düz olduğuna inanan insanların öne sürdüğü. Hala düz olduğuna inanıyorlar demeyelim. Dünyanın düz olduğuna inanıyorlar. Hala. <gülüyor> yani hala inanıyorlar değil. Evet. Pardon. Pardon. Yani Kore, dünya Kore, hala düz Kore, değil. Kore, Koreliliğime ver. <gülüyor> Aa, sana da iyi malzeme çıktı oradan. Ya hiç sevmiyorum o muhabbeti de <gülüyor> neyse. Yani dünyanın düz olduğuna inanan insanlar var hala. Ve e, 1950'lerde hatta sırf bu yüzden e, bir arkadaşımız Samuel Shelton adında bir arkadaş. Bir enstitü kuruyor. <gülüyor> Flat, so Flat Earth Society diye Kaliforniya'da bir e, şey e, topluluk kuruyor ve herhalde popülerliğinin zirve yaptığı dönemlerde binlerce e, İnanan. inananları ve takipçisi var. Yani aslında bakarsan bir dini Kütle çok da farklı bir e, şey değil. Bir yapılanma değil ama bu adama vakti zamanında işte e, Biliyorsunuz 60'larda işte uzay yarışı Amerika ile Rusya arasında uzay yarışları falan başladı. Ve işte uydular vesaireler uzaya çıkartılmaya başlandı. Uzaydan işte çekilmiş dünyanın görüntüsünü adama işte aha işte hani düzdü diye göstermişler. Adam inanmamış. <gülüyor> Sahte lan bu demiş. Photoshoplamışlar bunu demiş. <gülüyor> bu topluluk bildiğim kadarıyla... 2000'lerin başında mı, 90'ların sonunda mı ne ee, bir kayboluyor ortalıkta. Yani çok fazla üyesi kalmadığı için kapanıyor. Ve 2000'lerin sonlarına doğru da yeniden kuruluyor diyebiliyorum ben. Ee, dünyanın düz olduğunu ve yuvarlak olduğunun bir komplo teorisi olduğunu iddia eden insanlardan oluşan bir grup bu. Dünyanın yuvarlak olması bir komplo teorisidir diyorlar. Evet. Bu komplo teorisinin ne hizmet ettiği yani genellikle komplo teorisi böyle gizemli bir örgütün e, bir fayda çıkar sağladığı bir e, durumda oluşur ya. İşte Big Pharma'dır işte e, ne bileyim <gülüyor> Illuminati'dir vesaire vesaire. Dünyanın yuvarlak değil de yani şey, düz değil de yuvarlak olduğunu e, iddia etmekle GPS şirketlerime çıkar sağlıyor ve bunu bu teorinin e, Dünyanın yuvarlak olduğuna insanlara inandırmaya çalışıyor. Yani bunun arkasındaki bu komployu düzenleyen, düzenleyen grup, kitle kim olabilir? Kimse olamaz. Bilemiyorum. Ama ya şunun hakkını vermek lazım. Düz dünya teorisi komplo teorisi, teorilerin atası, anası diyebiliriz. Yani hani ilk komplo teorisi olabilir ya bizim bildiğimiz yazılı kaynaklardan <gülüyor> hani. Şey hariç tabi. Yani oraya girmek çok istemiyorum ama e, bu, paralel yok. devlet... Kutsal kitaplar falan. Onlarla ha. ilgili de çeşitli <gülüyor> komplo de. teorileri var. Yani, İsa'nın asla yaşamamış olduğuna dair. Ya da müzik, işte, evet. izleyenler varsa orada da tabii, tabii, görmüş tabii. olmalı. Şey bile var. Ki oraya ben gelmek istiyorum. Mesela İsa muhabbetine. İsa muhabbetine geliriz. Ondan sonra işte e, ne bileyim. Ben bu arada dünyanın <gülüyor> düz olduğuna İnanmak ist istiyorum şu an. <gülüyor> Birileri çıkıp bana inandırmaya çalışsın istiyorum daha doğrusu. Da. Yani dinlemeyi çok isterdim yani. Ya aslında şey sahnesi geliyor benim aklıma. Dogma filmini izleyenler hatırlar bunu. İzlemediyseniz de bu arada mutlaka, yani mutlaka izleyin. izleyin. Bence Kevin Smith'in en iyi filmi Dogma. Kesinlikle katılıyorum. Yani Alanis Morisset'in de oynadığı en iyi film olabilir. Kaç film oynadı bilmiyorum. Bu arada orada onunla ilgili bir küçük anekdot. Alice Morissette'in oynadığı e, karakteri aslında e, Emma Watson oynayacakmış. Son dakikada işte ailevi durumlar nedeniyle çıkmış. Keşke Emma Watson oynasaymış diyorum ben mesela. Ben seviyorum Alice Morissette. Ben çok böyle bir alıp veremediğim yok. Olumlu ve olumsuz bir eğilimim yok. Ama çok Emma Watson'a çok seviyorum. Gerçi. Emma Watson'ı hepimiz seviyoruz değil mi çocuklar? Seviyoruz yani. yani sev sevmiyorsunuz, sevin Kim bence. Kimdi ya bu Emma Watson Bir Google diyorlar <gülüyor> Alanis Morissette'i unutmuş olabilirler ama Emma biliyorlardır herhalde. Aslında M, e, Alanis Morissette'i başka bir karakter için düşünüyorlarmış. E, Hangi karakter olduğunu söyleyip de çok spoiler ettim. Evet, başka bir karakter için düşünüyorlarmış. O sırada işte e, Alanis Morissette daha hani popülerliğinin zirvesine evet, yakın öyle. bir dönemdeydi. Ve South Park'ta her bölüm kullanıyordu mesela falan. Tam o dönemlerdi yani. Ondan sonra işte e, ajansı işte bu rol için çok uygun olmadığını çünkü daha Oyunculuk kariyerinin başında olduğu için daha işte diyaloglu bir rol oynamak istemediğini. O sırada da Elvis Morissette işte almış çantasını Hindistan'a gitmiş. Backpacking yapmış. Döndükten sonra da hala o benim için bir rolüm var mı diye bir iltibata geçmişler Kevin Smith'le. O da alsana bro bu rol. Rol gibi rol ama şimdi Rol düşününce. gibi rol. Gerçi toplamda 30 saniyeye görünüyor ya görünüyor. O ama. zaman çak çak çak çak. Elvis Morissette'e içtim ben de o zaman Kevin Smith'e Kevin Smith'e ve Alan Rickman'ı için Alan Rickman'a için Alan Rickman bağlantısıyla zaten Emma Thompson evet. ee... Alan Rickman ışıklar içinde uyusun diyelim buradan evet. nurlar içinde yani yeni kaybettik kendisini ve daha geçen bu hafta galiba doğum günüydü onun hmm, öyleymiş bir üstüne yani çok da severdim kendisini benim sevdiğim teorilerden bir tanesi... Bitti mi? Flat Earth bu mu? Bu kadar Flat mı Earth ilgili yani daha ne konuşalım? Ya yani adam <gülüyor> adamların... Aşak geçiyor ya. Adamların şey dünyanın düz olduğuna dair iddiası tamamıyla bireysel gözleme dayalı. Tamam Ya ama şimdi Flat yani, Earth'ten bahsetmişken e, aslında şeyi de söylemek lazım değil mi? Dünya yuvarlaktır diyen ilk insanın adını anmak e, gerekmez mi burada? Dünya yuvarlaktır dedikten sonra aforoz edilen... Adamın adını bir anmak gerekmez mi burada? Yani, yani Galileo'dan mı bahsediyor? Yani kimden bahsediyoruz? Ya, Galileo'nun öncesinde çok daha Var öylesinde. başka isim var. De var. Yani mesela Aristoteles'inde evet, Aristo var. E, şey e, dünyanın yuvarlak olduğuna dair e, iddiası yani daha doğrusu iddiadan ziyade o, o adam. daha felsefik yaklaşıp söylüyorum. Yani e, iddiadan ziyade onunkisi ve o dönemde felsef filozofların e, çıkarımı şu. Yani matematiksel olarak bu dünyanın yuvarlak olduğu görülmekte. Tabii, ya düz kanıtlı... olması mümkün yani, değil düz, zaten. Düz olması mümkün değil. Kanıtlayamıyoruz ama e, bu matematik kuramları doğruysa yuvarlaktır evet. herhalde. Yani. ile ibaret aslında. Kaldı ki hani şeyi de görüyor. Yani o dönemin felsefecilerin aslında en büyük özelliklerinden biri hem dış dünyayı hem kendi iç dünyalarını sürekli gözlem halinde olmalı. Ve yani hani Gemiler yanaşıyor sürekli, ufuk çizgisini görüyor bu insanlar. Falan. Hani kafam biraz çalışıyor Sen diyorsun ki, Hı, yani düz olamaz ya, yani <gülüyor> yok. Yani e... çok çılgınca bir teori. Yani çünkü hani hala varlığını sürdürüyor olması çok çılgınca daha doğrusu. Yani hani <gülüyor> o kadar net ki kanıtları, o kadar ya artık hani üstüne tartışılacak bir şey olmadığını düşünüyorsun. Ama buna inanan insanlar var. Evet. Ya yani şey gibi değil. Hani Hitler'in işte bir bilmem ne dağının içindeki yer çekimsiz ortamda, dinozorlar da varmış, uzay gemileri falan. Hani bu bile o düz dünya teorisinden daha makul geliyor insana <gülüyor> anladın mı yani? Dağın da hatırlayayım da Hitler'e ayıp olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, bu Flat Earth kültüne katılmak isteyen insanlar, Kaliforniya'da üstleri mevcut. <gülüyor> Gidip katılabilirsiniz. Benim e, hoşuma giden teorilerden bir tanesi de şey e, bu CERN'in aslında e, CERN'deki okult e, mistit bilimcilerin e, CERN'deki büyük hadron e, çarpıştırıcısını bir Mısır tanrısı olan Ozilis'i diriltmek için kullanmaya çalıştıkları. <gülüyor> en sevdiklerimden biri ya. Bence çok eğlenceli. Çok <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> Ki hani... Destekleyecek argümanları da var. Destekledikleri... Bak işte işin komi, komedisi burada başlıyor. Tamam biz işte e, Event Horizon vesaire gibi bir sürü buna yakın e, şey gördük. E, Stargate başta olmak üzere. E, bilim kurgu veya fantaziye kaçan e, filmler, diziler gördük. Hani bunu gerçekliğe bağlaştırıp inanmak isteyenler olmuş olabilir. Fakat kanıt olarak sundukları şey... Büyük hadron çarpıştırıcısının bir köşesinde adamın teki tamam mı bir Hindu tanrıçısı olan Shiva'nın alt e, altı <gülüyor> ya da sekiz kollu emin değilim şu anda sekiz diye hatırlıyorum ama altı da olabilir ederiz. sekiz de olabilir emin değilim Shiva'nın bir heykelini koymuş oraya ve bunun e, ozerisi değil mi <gülüyor> komplusu için bir kanıt teşkil ettiğini düşünüyorlar hani tam onu gördün ve aklında bir komplo teorisi var. Niye Shiva'yı diriltmeye çalışmıyorlardı o, o serisi diriltmeye çalıştıklarını iddia ediyorlar bilmiyorum ben, ben hiçbir hiç fikrim yok hiçbir fikrim yok ha, onu gördün tamam ha, bunun içinde bir pisik var diyorsun tamam o diyorsun <gülüyor> ya oraya nasıl vardı yani Shiva ya? <gülüyor> yani tanrıçasının da aslında ya yani Hinduizm çok ana akım medyada çok bahsi geçen bir din değil Hristiyanlık veya Müslümanlık gibi ya da e, Yahudilik gibi. <gülüyor> Ama yani Hindistan koskocaman ülke. Milyarlarca insanı var. Ve oranın... Milyarlarca dediğim bir, bir, bir, bu, bu, milyar. bir buçuk milyar. milyar. <gülüyor> milyar buçuklarca. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, milyar üstü nüfusu olan ve orada popüler olan ana akım dinlerden bir tanesi Hinduizm. Ve bu Hinduizm'in altında bir sürü işte e, kol bacak. Sekiz. Şiva'nın sekiz kolu. Ha, sekiz kolu. On altında bir sürü e, ne demek lazımına bu Hinduizmin alt kolları var ve alt kollarından bir tanesi ana tanrıçası olarak ana tanrıçası olarak Shiva'yı Shiva'ya e, tapıyorlar. Hani burada bir e, stereotiplemeye girmek istemiyorum ama sende e, çalışan bir sürü bilim birçok bilim adamları Hindistan kökenli. Abi, yani o adamın bununla ilgili aslında daha önce e, sen üzerinden değil ama bir şey üzerinden konuşmuştuk ee, bu gezegen muhabbeti üzerinden ne demiştik ee, hani Kaçtı artık numarasını bile hatırlamıyorum ee, çevresinde bir yapı var galiba bu gezegenin işte ışık, ışıklı ışık gönderiyoruz ha, ha. öyle Kepler. oluyor ışımalar falan bilmem o, o onun içindeki kompüte teorilerinden bahsederken Hintlilere uzanmıştık aslında. Senle ilgili bir başka kompüte teorisi de e, oradaki bilim adamlarının satanist oldukları ve e, cehenneme giden bir uzayda e, boyut kapısı açmaya çalıştıkları ile ilgili. Bunun, buna istinaden gösterilen delillerden bir tanesi Serne'in logosunun aslında 666 yani number of the beast e, İncil in, İncil'de işte şeytanın, şeytanın sayısı. sayısı olarak geçen sayının işte devşirmesi olduğu yönünde iddialar mevcut tamamıyla şeye bağlamışlar. Event Horizon'a bağlamışlar orada. Event Horizon filminde de hani farklı bir boyuta geçiş söz konusuydu ve o boyutun şeytan şey e, cehennem boyutu olduğundan bahsediliyor o filmde. Abi ne garip kafalar bunlar? Ama şey, e, şunu da söylemek gerekiyor. Aslında uzay veya bilimle ilişkilendirilen okült veya satanizm teorileri hani çok yeni şeyler değil. <gülüyor> i̇şte e, <gülüyor> Apollo görevlerinin aslında Illuminatiler tarafından e, yaptırıldığı e, yönünde komplo teorileri var. Çünkü Illuminatilerin aslında e, üst, bizden çok daha üstün e, bir uzay yani şey uzaylı e, medeniyetinin torunları mı diyeyim artık e, şeyleri olduğu e, o soydan gelen ve insanlarla karışmış olan e, hibrit varlıklar olduğu ile ilgili komplo teoriler de mevcut. Dolayısıyla bu adamlar bir şekilde tekrar ana dönmeye çalışıyorlar. O yüzden uzay e, programlarına sürekli yatırım yapıyorlar gibi gibi komplo teorileri de var. Bir de şey var benim e, çok eğlenceli bulduğum hatta üstüne ara ara okuduğum bir e, boş dünya teorisi mi demek lazım ona tam olarak bilmiyorum tam adını ama e, işte az önce Hitler muhabbetini yaptım. Yani <gülüyor> bu e, Himalayalar'ın e, içinde böyle bir uzaylı topluluğunun olduğu. Orada yer çekimsiz e, bir alan var. Hani ve <gülüyor> dü, yani yer kabuğunun içindeki boş alanda <gülüyor> yaşayan başka bir topluluk var. E, orası asıl dünya. Çok gelişmiş. <gülüyor> Oradaki İyi. insanlar ve varlıklar, <gülüyor> işte uzaylılar falan. Ve, ve bu inanılmaz yaygın bir teori bu arada. Hani bu reptilian dediğimiz Hı -hı. şeyin çıkış noktası bile o. Hani burada yaşayan varlıklar e, çok insanımsı değil. E, daha kertenkele benzeri varlıklar. Ve bunların geçirdiği evrimler var. E, ya da işte kendilerini insan olarak gizleyebiliyorlar. Öyle teknolojilere, bizim... Aklımızın almayacağı şeylere sahipler. insan kılına girerek aramızda gezebiliyorlar. Çok ileri bir medeniyet. Işınlanabiliyorlar. Ee, i̇şte başka uzaylı varlıklarla sürekli kontak halindeler. Ee, çok acayip teknolojileri var. O yüzden işte İhidlileri ve Nazileri o dönem çok beslemişler. Hı. Biliyorsun Naziler uzay gemileriyle çeşitli saldırılarda bulunmuştu İkinci Dünya Savaşı'nda. <gülüyor> <gülüyor> bunlara inanıyorlar insanlar ve çok çok kalabalık bir grup bu hani e, ya yani boş boş dünya diye geçiyor olabilir. Onu birazdan hatırlayacağım ve söyleyeceğim ama ya hani hem o reptilian hı hı. muhabbetini ve hem de o işte boş dünya deyip durduğum şeyi birleştiren teori olduğu için onu söylemek istedim. Hitler bağlantısı ilgili Bu ancient aliens belgesellerinde de belgesel mi? <gülüyor> yani belgesel dedik yani Öyle diyorlar. Biz biz de öyle diyoruz işte <gülüyor> belgesel. <mi>? Eğlencelik. <gülüyor> Hani orada da karşımıza çıkar <gülüyor> Hitler ve o kült belgesellerinde sürekli karşımıza çıkan bir şeydir. Benim sevdiğim üzerini okumayı sevdiğim geyiklerden biri bu. Hani yani, geyik, geyik olduğunu bilerek okuyunca çok sıkıntı olmuyor çünkü. Evet fiction oluyor çünkü. Evet. Ee, ama bu reptilian olayı... Boş dünya değil iç dünya teorisi. Bu e, reptilyan yani sürüngen teorisi evet. aslında e, göreceli olarak mantıklı bir temeli var. Hani yani... Bizim Ama, ara ara söylediğimiz hatta e, inanması çok da güç olmayan bir şeye işaret ettiği yerde bana çok gerçekçi de geliyor açıkçası. Hani o beyin beynimizin içindeki bizi yöneten böcek muhabbeti. Ama bu reptilian teorisi, sürüngen teorisi pek tam olarak böyle bir şey değil. Baya böyle hani kol, evet. kol, derini yırttığın zaman altından yeşil bir şey çıkacak diyorlar. Yani, yani. sürüngen teorisin aslında e, hani mantık... E, Sebep-sonuç ilişkisi mantığı içerisinde baktığın zaman çıkış noktası şey. Hani bir kısım dinozorlar ölmemiş onlar evrim geçirmiş. Evet işte bu Olay. Himalaya'ların içindeki evet. o yer çekimsiz ortamdaki dinozorlar onlar e, X-Men'de e, şey vardır. Güney kutbunun içinde e, Antarktika'nın ortasında Lost World, Savage Land. Zaten bu arada sadece Himalaya'lar değil e, Antarktika'da da işte... Bunun bir ayağı olduğu söyleniyor. İşte olayı vardı. Mesela orada da hala dinozorlar vardır. Tarzan çakması, e, kazar neydi? Kazar mıydı? Evet. Bak, oradan bak bu arada çizgi romana bağladığın iyi oldu. Hı hı. Ee, hem Link dini işte Link kitapları ya da işte futsal kitapları üzerinden hem de e, bir Marvel yok DC karakteri üzerinden hani bağlayabilir bu mevzuyu biraz da. Çünkü şey Gog, bildiğimiz Gog DC'deki Gok ya da işte Kur'an-ı Kerim'deki Yecüc-Mecüc falan Hı -hı. denilen karakter de bu iç dünyada yaşayan bu sürüngenlerden biri. Hatta Doctor Who'da da var böyle e, Sirilian zannedersem medeniyeti. Bunlar da yer kabuğunun içerisinde işte e, yerin altında e, yaşayan aslında e, uykuda olan e, ve dinozor soyundan gelen evrilmiş aile. Yüksek teknoloji sahibi medeniyetlerden bir tanesi. Petmenin mağarasında da <gülüyor> var ama bunun konumuzla bir alakası yok. Evet. Ee, yani bu dinozorlardan kalma ya da dinozor soyundan e, gelme medeniyetlerle medeniyetler aslında edebiyatta bilim kurguda işte çizgi romanlarda zıvırda zıvırda çok işlenen bir konu aslında. Tabii yani bu, <gülüyor> hani ya bu her başlayıp Agarta'ya kadar giden defalarca işlenmiş. <gülüyor> bir kurgu aslında. Ya yani, <gülüyor> yani. yani benim çok sevdiğim bir bilim kurgu e, çizgi romanı diyeyim. E, Korede bu arada sadece DC'de de dedim ama hani tevrat bezesi burada da vardır işte. Orada gog diye geçer, bizde yejücümecüc diye geçer, bizde dediğim de İslam'da ya. Yani. E, Armagedon diye bir e, Kore çizgi romanı daha sonra animasyonunda falan yapıldı 90'larda. Orada ki teorilerden bir tanesi işte çok ileri bir uzaylı <gülüyor> medeniyetin. Evrende tek olma istememesi den kaynaklı bir e, galaksi çapında bir e, şey e, proje hazırlıyorlar ve yüz binlerce e, uzay gemisine süper bilgisayarlar yükleyip e, evrenin dört bir yanına gönderiyorlar. Bu süper bilgisayarların görevi de olası hayat e, işaretleri olan gezegenleri bulup oradaki Yaşam formlarının evrilmesini ve gelişmesini sağlamaya yardımcı olmak. Bundan daha önce 3 sene önce falan bahsetmiş bahsetmiştim olmuşsun. galiba evet, bir podcast'te. Ve bu süper bilgisayarlardan bir tanesi işte dünyaya geliyor. Ee, i̇lk önce işte o geldiği andaki işte dominant yaşam formu olan dinozorları evirmeye başlıyor ufaktan. Ee, fakat işte öngörülemeyen bir şekilde meteor çarpıyor ve dinozorlar yok oluyor işte e, nükleer kış vesaire ıvır zıvır tekrar e, şey memelilerin artık birazcık daha dominant olduğu bir dünya haline geliyoruz. O sırada işte maymunları ve insanları işte e, evirmeye başlıyor bu bilgisayar. Ve e, Atlantis ve Mu kıtaları arasında işte bu medeniyetler yükseliyor ve çok yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşıyorlar. Fakat dünya savaşı kıvamında bir savaşta bu iki adada, kıtada suyun altına batıyor ve geri kalan biraz daha az gelişmiş insanları bu robot bilgisayar tekrar evirmeye çalışıyor ve günümüze geliyoruz. Daha sonrasında da meğer işte bu evrimin bir sonraki adımı eğer sen kendi yaşadığın gezegeni fethetmeyi etmeyi başarırsan bir sonraki adım işte güneş sistemini ondan sonra da galaksini fethetmek olarak görülüyor ve işte bu evrim aşamalarını tamamlamış bilmem ne gezegeninden işte reptilyum bir ırk yani bizim dünyadaki gibi işte meteor kazasında kurban gitmemiş olan <gülüyor> dinozorlar hani aşırı ileri bir teknolojiyle dünyaya ele geçirmeye geliyor vesaire vesaire şeklinde ilerleyen bir bilim kurgu hikayesi gayet de eğlencelidir bilmiyorum İngilizcesi var mı Türkçesi olmadığını biliyorum ama İngilizcesi var mı bilmiyorum İngilizcesi Zannedersem en azından e, animasyonunun, animasyon filminin altyazıları versiyonunu bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Reptilian teorisinde e, şey de var aslında işte. E, Illuminati'den de bahsetmiştik daha önce. Evet. Bu Illuminati'nin de aslında işte yine sürüngenliğimizi e, uzaylıların ve insanların hibritlerinden oluştuğuna dair. Tabii, en ünlü sürüngenlerden biri de George <gülüyor> W. Bush. Bunu da biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bil bilinen bir gerçek yani. Ben ona şu yüzden inanmıyorum. <gülüyor> Bakayım. E... O kadar akıllı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ona illuminati alacak bir illuminati. Ya da o kadar akıllı ki seni buna inandırabilirim. Ona inanmak ya, buna istemiyorum. Buna ben de inanmıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Reptilina devam etmeden önce şu iç ile ilgili bir iki şey daha söylemem lazım. Hazır hani İslamiyet boyutundan da bahsetmişken. İslamiyet'te kef diye bir e, bilinen bir tabir, bir, bir bölge var. Hı <gülüyor> hı. E, büyük yeraltı mağaraları şebekesi inancı aslında bu. Hı hı. Kabala'da da 7 yeraltı dünyası inancı var mesela Kabala'ya göre de. Bu, bu iki inanç birbiriyle bağlantılı hatta birbirine paralel değil birbiriyle örtüşen inançlar. Hı hı. Yeraltı mağaraları şebekesi işte 7 yeraltı dünyası inancı. İslami gizli bilimciler de buna inanıyorlar ve bunu destekliyorlar. Ve hani iç dünya teorisine göre yaşadığımız dış dünya kabuğunda bulunan mağaralar o mağaralar sistemiyle ve geçitler sistemiyle iç dünyaya ulaşılabiliyor. Belli başlı mağaralar var. Hani bu, bu mağaralar dediğim gibi işte Himalayalar olarak sayılıyor, Antarktika'da var deniyor, otbok. Ama asıl yerkürenin iki kutbunda hı hı. E, birer delik var, birer büyük mağara var. Ve hı hı. bu mağaralar aracılığıyla iç dünyaya girilebiliyor. İç dünyada da tıpkı bizim dünyamızdaki gibi dağlar, ovalar, e, denizler, okyanuslar falan var. Bildiğin bir dünya daha var yani kabuğun altında. Okey. <gülüyor> Ve burada işte Yecüç Mecüç Gok gibi çeşitli varlıklar var. var, var. Old onlar, evet, onlar mesela şey değil. Daha ileri teknolojileri sahip, daha medeni, acayip medeniyetler değil onlar. Onlar garip garip Yaratık. yaratıklar. Yani. <gülüyor> Okey. <gülüyor> Ve bize hiçbir faydası yok o yüzden <gülüyor> <diye>. <gülüyor> O yüzden Hitlerli kısmını daha çok seviyorum ben hiç dünya teorisini. Onu da söylemiş olayım. Reptilianlarla ilgili de asıl teori şu bizi yöneten ırk. Hı hı. Yani atıyorum işte Amerikan başkanlarının hepsi bu ırktan. Bu arada şunu da dipnot olarak geçmek istiyorum. Bu komplo teorisi olayı %99.99 .99 Amerika'dan çıkıyor arkadaşlar. Tabii, tabii, evet. Bunu Mel Gibson'ın komplo teorisi filminden de biliyoruz. Bu arada Mel Gibson'ın de Illuminati'ye dahil olduğuna dair komplo teorileri var. Çünkü komplo teorisi adlı film de <gülüyor> Ee, İsa'nın şeyini yönetti. Neydi? Passion of the Christ. Ne diye çevirdi İsa'nın azabı. İsa'nın bir şey... İsa bir şeyi, bu, bu. bunu Dinleyenlerden belki bilen vardır. İsa'nın bir şey işte. Onu yönetti. Yahudilerden nefret ediyor. <gülüyor> Neler biliyoruz başka belki bilsinler gibi. Ee, kadınları aşağılamaktan dolayı internette büyük e, linç yedi. Evet. Linç yedi. Oysa ki kadınlar Neister <gülüyor> adlı filmde oynadı. Evet. <gülüyor> Ya adam bence bir... bence Mel gipsindir ilk komple teorisine kurban gitmiş olabilir. Komple teorimizin adı Mel. <gülüyor> ya bu e, birkaç şey daha söyleyip bence reptilian olayını e, Ben kapadım Batman'in göbeğine kadar dolduruyorum böyle. Evet. Bu reptilian teorisi yani hem e, dünya kökenli reptilianlar var. Daha demin dediğimiz gibi işte dinozordan evrilen. Bir de uzak de kökenli deptilik. De, tab <gülüyor> Mesela en, en güzel örneği bunun işte Visitors. Evet. Orada senin Zaten, ha, zaten hani az önce söylediğim şey o derini <gülüyor> kazıdığın zaman altından çıkan yeşil kabuk falan dediğim şey bildiğin Visitors muhabbeti yani. Evet, evet. Bir de hani beyaz kobay fare yiyorlarsa <gülüyor> tamam oldu, oldu <gülüyor> bu iş. Fakat bu e, daha sonra işte 51. bölge muhabbetine de gireceğiz ama 51. Bölge muhabbetinin ötesinde e, şey muhabbeti de var. Yıllar önce bu uzaydan gelen e, sürüngenimsi uzaylılar zaten başka nereden gelmiş olabilirler? E, Ağrı Dağı'na iniş yapıyor. Çok mantıklı bir iniş noktası bence. Ağrı ya, medeniyet, ben ben medeniyetin de. Tabii, göbeği tabii de o zamanlar yani. tamam mı işte? Şu an Beşiktaş mesela. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çarşı yarım. <yer> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Bugün e, Beşiktaş'ın Beşiktaş göbeğine uzaylı düşse Beşiktaş'ın yer onun. Dünyanın merkezi olduğuna karar verdik biz bugün ama yani yine de siz bilirsiniz. İşte Ağrı Dağı'ndaki şey aslında Nuh'un gemisi falan değil. Yani Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda olduğu söyleniyor ya. Ağrı Dağı'nda işte bulunan kalıntı Nuh'un gemisi olarak iddia edilen kalıntı aslında bir uzay gemisi. Aslında bir uzay gemisi. Elbette. <gülüyor> Ve oradan inen eee sürüngenimsi uzaylılar e, bulabildikleri en zeki insanlarla çiftleşiyorlar. Ve... Türklerle. <gülüyor> Yok canım o zaman daha Türkler Orta Asya'daydı. Daha gelmemişlerdi ha, bu tarafa. Özür dilerim. İşte o, ne olabilir? İşte Mezopotamya'ya doğru inmişlerdir herhalde diye tahmin ediyorum. Işte. Yine de Türklerle çiftleşmişlerdir. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> ee, ve üstün bir insan ırkı doğuyor ve bunlar Bir dakika, sonra... Bir dakika sen uzaylılar Türkleri sikti mi diyorsun şu an? Yok ben demiyorum. Türkler... Orta Asya'daydı diyorum. Ya çünkü Türkler uzaylıları sikmiştir benim bildiğim. Ee... Eğer ortada bir sikiş döndüyse <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu konuyu o, o, sen o bir konu, konu, Evet ben, ben bir yabancı ve azınlık olduğum için <gülüyor> o konuya hiç değinmek istemiyorum. Ne Tehlik. desen ırkçı olacaksın. Evet. <gülüyor> Hayır ırkçı olmayı bırak ne desem link yiyebilirim sokakta. <gülüyor> korku evet, içinde yaşıyoruz. Evet, indiler. indiler ve işte çiftleştiler falan. Çiftleştiler ya da bir şekilde, bir şekilde genetik malzemelerini insanlara aktardılar. Seçilmiş bir grup insana. Ve bunlar o gün bugündür dünyayı yöneten büyük elebaşları bu adamlar. Heh, evet. Az önce bahsettiğim <gülüyor> noktaya geldik tekrar. Bunlar yani, dünyayı yönetiyorlar. Bunlar dünyayı yönetiyor acı. Gözlerine bakıp anlayabiliyoruz bazen mesela. Yani George Bush'la ilgili öyle, öyle örnekler gördüm ben. Ee, ama dünyayı yönetikler kesin biz yönetiyorlar yani sonuçta bunlar sürüngen varlıklar. Tabi buradan zekiler. evet buradan şöyle bir şey de çıkıyor aslında bizim Adem ve Havva olarak düşündüğümüz proto insanlar bu uzaylılar. Tabi çünkü e, Türkçe'de ya da İslam'da ne diye geçiyor bilmiyorum ama hani <gülüyor> Tevrat'ta İncil'de idin diye geçen e, Cennet Bahçesi. Cennet Bahçesi'nin işte o Mezopotamya bölgesi dolaylarında olduğu tahmin ediliyor. Ve eğer burası Ağrı Dağı ise ve oradan çıkıp dünyaya işte şeylerini saldılarsa çocuklarını ve genlerini bu adamlar Adem ve Havva'dır. Evet, diyen... Ama iki interpretasyon var. Hani biz bizim o işte Garden of Eden veya işte cennet veya her neyse ...diyebildiğimiz şeyin... E, ...İslam'a göre de iki... ...farklı e, inanış var. Bir... E, ...cennetin dünyada olmadığı... Hmm. ...yönünde. Hani gökte... E, ...artık... <gülüyor> ...hangi gezegen veya... <gülüyor> ...atmosferin hangi katmada bilmiyorum o <gülüyor> ...hani gökte var olan... ...ondan sonra... E, ...Adam ve havanın... ...daha sonradan dünyaya indirildiğine dair... ...bir inanış var. Diğeri de şu... ...evet, senin bahsettiğin işte... Ardağ'ın etekleri, daha Mezopotamya doğru hmm. bölge, Fırat Nehri'nin kıyısı vesaire o bölgelerde topraktan ve çamurdan önce Adem. Sonra onun kaburgasından Havva yaratılıyor. Kendi kaburgasından yaratılan kadınla beraber oluyor Adem ve soyumuz başlıyor. Böyle iki inanış var. Ya açıkçası hani ben de cennet cehennem inancı yok ama hani inanıyor olsaydım... Dünyada değil de daha hayali cennet. Ama şöyle bir cennet, tabi, e, yorumlama farkı yani <gülüyor> e, Garden of Eden ya da işte Eden dediğimiz yerin aslında cennetle bir alakası, alakası yok. yok. Evet. Yani fiziksel dünyada var olan mükemmel mükemmel bir e, ortam aslında. Evet. Yani cennet kavramı daha sonrasında e, yani İncel'in de Tevrat'ın daha sonrasında var edilen kavramlar. Dolayısıyla ikisinin bir olduğunu iddia etmek bence e, o şey içerisinde bile e, çok absürt, biraz, biraz absürt. absürt, bayağı absürt. Bu <gülüyor> yani arada inanacaksan bari hani biraz araştırıp mantıklı e, düşün. Ağrı Dağı ve Nuh'un gemisinden de bahsetmişken şöyle bir teori de var. Eskiden gerçek eskiden e, hani gerçekten büyük tufanın e, olmuş olabileceği yani ve bunun da aslında belli bir zaman önce yani büyük tufan öncesi atmosferimizin üstünde çok daha fazla işte su e, molekülünün kütlesinin bulunduğu ve hani çok kalın bir bulut ilet, kaplı olduğuna dair ve bir şekilde işte doğal şartlar gereği bunların bir anda yoğuşup işte yağmur şeklinde dünyaya inmesi Ama tüm indikleri... dünyaya değil tabii belli bölgelere yani. Yok işte tüm dünyaya aynı ediyorsun. Aynı anda ve çok uzun süren bir yağmur sonrasında Böyle bir e, tufan gerçekleşti. Söyleniyor. Yani şey mesela bana makul gelebilecek bir fikir. Ee, hani dünya önce gaz ve toz bulutuydu. Işte sonra sıkıştı. O oldu bu oldu. Da, dünya değil. Evren. Dünya bir şekilde e, var olduktan sonra onun çevresinde böyle bir katman olması mesela bana makul geliyor. Hı hı. Çünkü evet, evren nasıl toz ve gaz bulutuysa... E, Dünya da aynı şekilde bir toz ve gaz bulutu önce işte sıkışma süresi var. Ee, onun çevresindeki katmanlar yüzünden işte törpülenme süresi var, hı hı. işte yeryüzünde oluşma süresi var bilmem falan filan. Ve sonra o atmosfer var o törpülenmeden sonra çünkü kalkan toz işte nem vesaireyle beraber hı hı. o atmosferde oluşan bir katman var. O zaman çok mantıklı mesela. Dev bir katmanla sarmalanmış bir dünya mantıksız gelmiyor. Yani evet çünkü sonuçta... Ama o zaman daha insan yok mu muhtemelen? <gülüyor> yani bilmiyoruz tabii ki. Ee, çünkü bizim... Bilsek de söylemeyiz herhalde. Ben olsam söylerim ya. <gülüyor> Ama ondan sonra komplo teorisi diye taş <gülüyor> ha, İnanmaz kimse. Yani şöyle şeyler oluyor gerçekte. Çünkü Mars'ta da bir ara çok uzun zam yıllar önce bir atmosfer olduğu ve işte e, kütle çekiminin azalmasıyla da işte uzaya dağıldığı için artık çok ince bir atmosfer kaldığı e, söyleniyor. Hani bununla ilişkilendirirsek senin dediğin gibi bir dönem dünyanın üst e, atmosferinde ya da işte e, şeyinde çeperinde çok daha yoğun bir e, su oranı Hı. vardı ve şey olmuş olabilir atıyorum büyük bir volkanik patlama işte tektonik kaymalar nedeniyle işte suyun çok aşırı derecede buharlaştığı bir dönem olmuş olabilir. Ve dünya işte soğuyunca tabii yoğuşma artıyor. Yoğuşma arttıkça da yağmur şeklinde tekrar dünya yeryüzüne inmiş olabilirler falan filan. Hani komplo teorileri arasında yine hani yani bilime dayandırılabilitesi yani. yüksek teoriler arasında bu. Ama Nuh'un tabii bir gemi yapıp bütün hayvanları içine topladığına dair efsane. Lütfen. Biz filmini izledik. Gördüm ben. <gülüyor> ya bir de öyle bir sıkıntımız var değil mi? Hani insanlara filmlerde bir şeyler anlatıp insanları buna inandırıyorlar. Yani evet. bir filmini gördüm demek ki var falan hani diyen. Abi bu bu aslında çok şey değil. Ee, hani dalgısını geçiyoruz da bizim de sürekli yaptığımız bir şey. Yani. Tamam, e, tamam. Biz olsanız Nuh evet, Nuh'un gemisini filmde gördükte inanmıyoruz belki ama filmlerde veya dizilerde bize mantıklı gelen şeyleri biz çok daha üstüne irdelemeden olabilirmiş." deyip ama olabilirmiş diyoruz yani. Hayır, <gülüyor> olabilirmiş, <gülüyor> deyip başlayıp, yani. Yani. olabilirmiş deyip hiçbirine inanmıyoruz. Olabilirmiş zaman ilerledikçe bunu gerçek olarak kabul etmeye de başlıyoruz. Evet, evet bunu yapıyorlar çünkü işte insanlara. Yani e, On, Bu da bir komplo teorisi olabilir mi acaba? Yani, var var öyle bir komplo teorisi. Çünkü, e, hatta <gülüyor> Dövüş Kulübü filminde bundan bahsediliyor. E, subliminal reklamcılık. Ya da işte subliminal mesajla beyin yıkama olayı. Hani filmde hatırlarsınız işte e, Tyler Dörd'ün çıkıyor işte sinema filmlerinde işte, 25. kare evet, 25. kare işte senin e, gidip de satın alman için işte Coca-Cola'nın ıvırın, zıvırın işte reklamları konuyor senin haberin yok. O yüzden ben çükümün resmini koyacağım oraya falan filan muhabbet. Ki Fight Club'ın içinde aslında porno sahneleri var. Var. Yani hani <gülüyor> e, son edisyonlarda muhtemelen yok ama ilk dönemlerinde özellikle sinemada yayınlandığı dönemde yasaklanmış bir şey olmasına rağmen kullanılmış bir şey. 25. karı Fight Club filminde kullanıldı. Yani bizim televizyonda izlediğimiz biz çünkü 976 izliyoruz galiba FPS olarak çok emin değilim 23 küsür. E, Burası pal mı? Şey, Pal, Pal, burası. Pal değil mi? Amerika e, 29 küsür izliyor. Hı hı. Asya 25 ila 29 arası değişiyor. Hı hı. İşte Sekam vesaire. NTSC de işte hı hı. Amerika hani e, 25. kare muhabbeti bizde çok, bizim seçebileceğimiz, görebileceğimiz bir şekilde yayınlanmıyor zaten bizim hı. sistemimize göre. Ama Amerika'da veya uzak doğuda izlemeye kalkarsan filmin ilk halini muhtemelen şimdiki versiyonlarında kaldırılmıştır. Bence o kaldırılmamıştır ya. Muhtemelen kaldırılmıştır. Gerçekten yasak. Yani bu <gülüyor> ha Yani televizyon versiyonlarında evet kaldırılmıştır. Ama DVD bu rey vesairelerde yani, konmuştur. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> Dondurulup e... koyulmuş hali Youtube'da bulabilirler ama. Yok Youtube'da var ama şey diyeceğim. Çünkü bir özel edisyon Fight Club DVD setinde onun Hı, şey... Evet. E, Türkiye'de Sagan'ın çıkardığında da görsel olarak koymuşlar ama bizlerken şey görmüşsün. Hediye olarak da veriyorlardı Hı. o film karesini. Evet. E, porno filmden sahneler koymuştu Fight Club'a evet. e, David Finch. Fincher. Bu arada o... Finch değil Finch <gülüyor> Şeyden de bahsetmek istiyorum aslında. E, uzayla ilgili çok fazla komplo teorisi var ve en hoşuma giden şey iki şey var. Ee, bir tanesi şey, paralel evrenler muhabbetinde galiba bahsetmiştik ya da bahsetmediysek de buradan bahsetmiş olalım. Şey, e, ikiz dünya teorisi var. Hmm. <gülüyor> i̇kiz dünya teorisi de şu. Dünyanın yörüngesinin tam karşı tarafında bir dünya daha var. Ve sürekli bizim perspektifimizde güneşin diğer tarafında kaldığı için hiçbir zaman şey görmüyoruz. Ama bir tane dünya daha var bizimle dolaşan diyenler var. İlginç bir... E, yani çok ilginç noktalara gelebilecek bir teori. Hani gerçek olduğu kanıtlanın yani kanıtlanmış olsaydı eğer gerçekten böyle asiktir lan biz yıllardır, yüz yıllardır güneşin diğer tarafında, As Anadolu yakasında <gülüyor> bir dünya daha varmış. <gülüyor> Paralela şatıllar başlamıştır diye sene 3000. <gülüyor> Vapur. Uzay, vapur. Vapur uzay vapuru. Bu uzay vapuru? Ondan sonra... Uzay vapurların ne renk olsun? Pembe mi, sarı mı, mavi mi? Büyükşehir Belediye. Büyük büyük Dünya Belediye. Büyük <gülüyor> Dünya <gülüyor> Belediye. Ondan sonra da yan taraftan hemen şey... Ya 45 dakikada biri vapur mu kalkar deyip motor. <gülüyor> Lütfen uzay martılarına simit atmayınız. <gülüyor> Vapurlarımızda sigara yasaklanmıştır. fak Vapurda sigaraları yasakladılar vapurda. Sigara içilmez mi vapurda ya? Vallahi dışarıda oturduğun zaman... içilsin, değil mi? Bayağı dışarıda... Ya içeride içelim demiyoruz ki biz de. Kaldı ki ben içeride de içebilmeyi isterim de. Yani hani tamam madem hani insanlar rahatsız oluyor, içmeyenler var. E dışarıda e, içebilenler o... niye olmasın ben anlamıyorum. Veya mesela vapurda şarap bira falan içmek niye yasak? Hani böyle şey bir süre değil ki o. 3,5 saat sürmüyor ki. Yarım saat taş tatlasa 35 dakika sürüyor. 35 dakikada ne kadar sarhoş olabilir insan. Bilmem. Yani sonuçta sarhoş da binebilirler vapura. Evet. Onlar da taşkınlık çıkarabilir. Eğer sıkıntı taşkınlıksa. Bu açık alanlarda alkol tüketmeme muhabbeti fazla hoşuma gitmiyor bence. Açık alanlarda alkol tüketmeme olayı ama Türkiye'ye özgü bir şey değil. Değil. Ama iyi de hep aynı şey. Aa, Avrupa'da da var. E varsa var, bana ne yani? <gülüyor> yani Almanya'da bile açık alanda alkol <gülüyor> içilmesi. <gülüyor> teknik <gülüyor> olarak, <gülüyor> teknik olarak yasak. Buna ben dahil bütün Almanlar gülüyor ama. <gülüyor> Yok başıma geldi bir de benim. Ben ya ben 14 yaşındayken de içiyordum. Şimdi de gittiğimde Kimse bir şey demiyor aslında ama. Açık alanda seks de yasak gülüyor ama Almanlar açık Söylemek, alanda seks de yapıyorlar yani. Yani birisi sana kıllık yapmak istediğinde kullanabilecekleri bir koz. Yani Almanya'da yani... biri sana içki içiyorsun açık alanda diye kıllık yapıyorsa bil ki o Türktür. Yok. Şimdi e, kaç? 2004... Senesinde ya da 2006'da olabilir emin değilim. <gülüyor> bir arkadaşımla birlikte işte Avrupa'da geziniyorduk Nürnberg'e gittik. Benim sırtımda da işte... Gittiğiniz yere seçeyim. Nürnberg'e niye gider ki? Ne bileyim işte gezerken Yok, uğradık. Ha. Ha, uğradık bir gecede Nürnberg'te kaldık tamam mı? Ve e, benim de bütün Avrupa turu boyunca sırtımda taşıdığım küçük bir nargile vardı. <gülüyor> Adam nargileyle gezdim. Nargileyle gezdim her tarafı ve... Duyun bunu, duyun. Türk olacaksınız bir de. Şey, Yunanistan'dan İtalya'ya vapurla geçiş yaparken şeyin üstünde, e, vapurun üstünde nargile içmişliğim var. Vay be. Kardeşim. E, neyse. Neli nargile. Tütün mü içtin yoksa şey... Yok. Büyük aromalı, aromalı içtim. Kapuçuna'ya da kavun içmişimdir. Yani. O not değil de. yani. Yok. Neyse, Nürnberg'de işte küçük, e, sevimli bir hostel pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Onlar kendi biralarını falan yapıyorlar. İşte e, ha, konuklarına güzelmiş. falan ikram ediyorlar. Bize dedik madem bira içeceğiz hadi dışarı çıkalım da işte hani biraz kömür yakalım, nargile de içeriz biranın yanında. Çıktık, kaldırıma oturduk. İki tane kömür yaktım böyle yel diyorum. Ama sen de tam Türk gibi <gülüyor> davranmışsın <gülüyor> ya. Tamam mı? Hani şey, hızlı yanan e, kömürler var tamam hmm. işte. Onları da hemen ciddiye yakıp e, orada kaldırımda Oturup işte nargile içeceğiz, bira içeceğiz. Birileri tabii nargileyi görünce ve Avrupa'da nargile bildiğin işte e, bongo olarak kullanıldığı için polis çağırmış. Evet, Polise ot geldi. Içtiğimizi evet, ot içtiğimizi düşünerek. E, polis geldi işte Hacı bana doğru bir üfle neymiş bir bakalım dedi. Üfledim işte normal tütün olduğu ortaya çıkınca Biralarınızı dışarıda içemezsiniz içeri girin diyerekten. Ya, ha, evet. Ama onu işte hani madem buraya kadar geldik söyleyelim diye. <gülüyor> yani evet, işte. evet. Yani onu diyorum işte. Evet. Gıcıklık... Polise bir de birayı uzatsan bir yudum da alır yani. Yani gıcıklık çıkartmak istediklerinize kullanabilecekleri bir koz. Yani sonuçta e, karşıdan karşıya yeşil ışıkta e, tabii yani. geçmemek. Yani kırmızı ışıkta geçmek de e, yasal bir suç. Yerlere çöp atmak da yasal bir suç. Ama yani sokağa çıktığın zaman zaten. Çöp konusunda yalnız şeyler. Bizimki gibi değiller. Daha tabii, tabii. E, gerçekten yere eğer bir polisin gözünün önünde çöp atıyorsan veya başka bir vatandaşın gözünün önünde çöp atıyorsan yere besen şikayet ettiyse bunun cezasını çekiyorsun. Tabii. Yani Singapur'da çok şiddetli bu ceza. Keşke burada da olsa. Yani hani akşam ondan sonra işte alkol almayın, yok bilmem nerede sigara içmeyin yerine yere çöp atmanın cezası olsa çok daha mantıklı ilerleriz gibi geliyor bana. Evet. Mesela çok garip Garip değil ama tabii Türkiye'de yaşayan bir insanın perspektifinden garip gelebilecek bir durum. Mesela Kore'de şey var. Sokakta sigara içilmiyor. Sokakta sigara içilmiyor. Yani ufak ufak şey genişletiyorlar. İşte, işte bunları anlatıyorsun. Bak sonra hükümet diyecek ki ya Kore'de de böyle sokakta da içmeyin diyecek. Hayır. Anlatma bunları bak. Şey şeyin aklında karpuz kabuğu düşünüyorsun. Böyle büyük kaldırımlar ve işte yolların kenarında öyle 50-60 yaşında teyzeler <gülüyor> gönüllü şey e... duman savaşçılığı gibi yerlere izmarit ve çöp atanları görüp onları not ediyorlar. <gülüyor> Ondan sonra... Göt ispiyoncu teyzeler. Evet. <gülüyor> Var böyle köşe başında böyle tipler. Para kazanıyorlar mı bu işi? Yok canım. Tamamen gönüllü yani. Ha. Aa, tamamen götler yani. <gülüyor> <gülüyor> para da yok işin içinde. Evet. Var mı? Kendilerini götlüğe adamış teyzeler. ya e, şu an çok da mantıksız gelmedi. Evet. Hatta geçen bir yerde bir şeyler okumuştum. Ee, Kore'de ve Japonya'da bu hani çöpleri ayrıştırıp atma olayı hani son 10 sene içerisinde hakikaten böyle insanların kimliklerine ve toplumsal kültüre böyle nüfus etmiş yani, bir şey çok haline bir şey. geldi. İşte <gülüyor> ne bileyim. E, bu Almanya'da da bu arada var. Baya büyük oranda insanların kabul Kore'de şey. yaşayamam dediğim sebeplerden bir tanesi bu çünkü. İşte organik ve yemek atıklarını tabii, evin tabii, içerisinde çok... kurutuyorlar. Evet. O şekilde atıyorlar. Ya da öğütüp komposto haline getirip çöpe atıyorlar. İşte pet şişeleri yıkıyorlar. Ambalajlarını çıkartıyorlar. Ambalajların ayrı kapaklarını ayrı şişeleri ayrı atıyorlar. Ya bunun için bir mesaileri var. ya yani hayatlarında bunun bir yeri var. yani. Evet. yani buna ayırdıkları bir vakit var. İşte... Ama bu bir yandan çok özür dilerim kesiyorum ama. Bu bir yandan çok güzel bir şey değil mi? Bak, hani... İyi bir şey. Evet. Bir çeşit seremoni gibi. Doğaya duyduğun saygının, insanlığa duyduğun saygının bir seremonisi gibi. Bunu neredeyse her gün belki. Hani da haftada bir iki gün. Bir çeşit hani bu saygının göstergesi olarak bununla uğraşıyorsun. O pet şişeye ayırıyorsun. O bilmem neyi öğütüyorsun. O yağ şişeliyorsun falan. Aynen aynen. Hatta yani cam şişeleri bile renklerine göre ayırıp atıyorlar. işte e, saygı olanlar, evi, biraz yeşil olanlar, işte kahverengi olanlar falan falan filan. Mesela işte belli e, büyüklüğün üstündeki çöpleri atmak için ekstra bir e, vergi ya da ödeme yapman gerekiyor falan filan. Evet, yani bu, sonuçta o şişelerin renklerine göre ayırmak için e, fabrikalarda veya merkezlerde çalıştırılacak insanlar da olabilirdi ama onları yani, kullanmak yerine insanlara bu bilinci vermişler. Adamın teki Japonya'dan git çıkmış Londra'ya mı ne gitmiş? Fıkra değil anlatacak değil gibi. Evet. <gülüyor> Herif e, Londra'da da işte böyle e, Hani çöplerin ayrıştırılması durumu e, kültürel olarak var. Fakat kahvenin yeşil ve saydam camların aynı torbada olduğunu görünce aklı uçmuş. <gülüyor> ne oluyor? Süktü Buna engellemeliyim. Nereye geldim? Yani yaşadığı kültür şoku bu. <gülüyor> Kabul edilebilir bir şey değil. Adamın... Dostum bu şişelerin hali ne? Adamın yaşadığı... Adam derdi bu yani. Evet kültür şoku bu adam için. <gülüyor> Kendisini Türkiye'ye davet etmek istedim. <gülüyor> İntihar eder herhalde. Bu arada Türkiye'de de ufak ufak böyle şeyler başlanıyor ama şu şekilde Baş 10 sene, 15 sene önce başladı aslında ama yani şey e, buradaki uygulama şekli birazcık daha totalitaryen bir uygulama şekli Her olduğu şey için gibi. artık işte e, kağıt toplayıp satanların işte toplantılara ya da işte e, şeylere ne deniyorsa artık onları satın alan kimselere kağıt satmaları yasak. Yasaklandı. Bundan ben nerede bahsettim hatırladın Bir önceki podcast'ta bahsetmiş olabilirim. Yani şey bu sokakta gördüğümüz o dev... E, Torbalı. Ara, evet arabalı, küçük arabaların içindeki o dev torbalarla gezen çocuklara büyük cezalar geldi. Evet. Bunu niye yaptılar ama şöyle bir şey de var. E, bu çocukların yerine belediye çalışanlarını bu işe güya atadılar. Ve belediyeciler toplayıp bunu özel bir şirkete bağlandı. O, o özel şirkete teslim ediyorlar. Yani... Sokaktaki o kağıdın, plastiğin, işte camın ekmeğini bile birileriyle bağlantılı özel şirketler yiyecek. Yani buradan bile rant çıkarıldı. Olmuyor. Evet. <gülüyor> yani, Çok şu çirkin geliyor. Geçen işte sokakta gördüğümüz arkasında üç tane götüm kadar e, şey çöp kutusu bulunan Hı. şey golf arabası. Evet. Yani. Normal bir e, sokak temizliği. Bilmiyorum, bunu bunu, bunu <gülüyor> detaylı söyleyelim. Yani Biz bunu Harbiye'de gördük mesela. Evet. Harbi, Askerimizin yanında gördük. Evet. gördük. Küçücük bir golf arabasına benzer bir araba. Evet, evet, Arkasında evet. bir ya iki ya üç tane çöp kutusu. Küçücük çöp kutusu Çok var. Çok küçük yani evde kullandığınız boyutlarda. De, o dev hani yeşil çöp kutularını düşünmeyin. Baya bildiğiniz küçücük çöp kutusu üç tane. Ve üstünde güya işte plastik, cam işte bilmem ne diye yazıyor. Ama hepsinde aynı çöp var. evet. evet. Hepsinde aynı çöp var bu arada. Yani yerden topladığını ayırarak falan atmıyor o belediye çalışan onun için. Ve o konteynerlerin, o çöp kutularının hacmi hakikaten bu yerleri silerken kullandıkları bidondan e, boğma aynı. Evet, e, çok küçük yani. Süpürgelikler, ofisinizde yerde duracak küçük ha. kutular gibi düşünün. Hani bir kere onu sürüp oraya boşaltsan dolacak ve o araba ne yapıyor o zaman? Onu gidip başka bir yerde boşaltıp geri mi geliyor? Yani tabii ki hayır. <gülüyor> Yani, o arabayı kullanan işçiye para veriyorsun. O arabayı yani, satın, satın alıyorsun. alıyorsun. Ya ve arabadan kimdir? Kaç tane satın almışsın? Kim bilir? Kim getirmiş o arabayı da? Ondan satın almışsın falan. Öyle bir durum var yani. Tabii. Yani o arabanın bir de kullanılması var. Yani sonuçta bir yani, enerji senin, tüketiyor. Senin benim verdiğimiz vergilerden buraya bir harcama yapılmış. Hani yapılan başka tonlarca garip harcama var da. Bu hani birebir görüp şahit olduğumuz garip bir harcama yani. Hayır bir de hani şey. Bu çok göz önünde yapılan bir şey. Hani ben bunu iyi bir şey yaptım diye reklamını yaparak yaptıkları bir şey olduğu için söylüyorum. Hani iyi bir şey yaptın, aferin bana dediğin şey aslında işlevsiz bir şey. İyi bir şey yaptım diye reklamının yapılması gereken şey mesela yine e, Nişantaşı'nda parkta gördüğümüz bu köpek maması kabinleri var. Evet. E, sen kabinin içine aslında bir bağış yapıyorsun. Yani atıyorum evindeki fazlalık olan bir kazağını atıyorsun ve onun karşılığında sen o kazağı attığında yan tarafta küçük bir kabın içine mama dökülüyor. Kediler, köpekler gelip o mamadan yiyorlar vesaire. Hani bu mesela iyi bir şey yaptın diye reklamını yapılması gereken bir şey. Bu, bu bu yanlış da hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyor olabilirim. Birileri beni düzeltsin yanlışsa. Tübitak Tübitak sunulan projelerden biriydi ve kabul edilmeyen projelerden biriydi ama e, Galiba şişli belediyesi bunu e, çok beğenip aldı ve <gülüyor> kullanmaya başladı. Ya yani şişli belediyesi benim gözümde e, biraz dengesiz bir belediye. Hani iyi tarafları var ama, ama belediye başkanı değişti ama e, iyi taraflarını ya da işte e, yani P.R. şekli bir kere biraz dengesiz. Ben şeyi hatırlıyorum ya sarıgül zamanında bisantosına kocaman kocaman şeyler asıldı, e, bannerler asıldı. E, sebebi neydi? ilgili olan. Evet. O çok eğlenceli. Sebebi de şuydu, e, orada Arnavut kaldırımı kaldırıldı ve blok işte e, granit taş döşendi. Taş döşendi ve dendi ki kadınlar hanımlar artık topuklarınız kırılmayacak, evet, topuklarınız kırılmayacak <gülüyor> dendi. Ya, bilmiyorum. Ondan sen, sonra bak, ondan sonra sen bunu dengesiz ve hani eğlenceli falan. Kış geldi. Ama bence bence bence güzeldi yani. Hayır. Ha kış geldi sonra Bu <gülüyor> arada <gülüyor> muhtemelen o granitten de bu cebe para attı falan, O ayrı tartışma konuşuyor. Kış geldi orada kayan kayana tamam mı? <gülüyor> <Evet>. Rezavet. <gülüyor> Rezavet yani. <gülüyor> Ve onlar kırılıyor. Kırıldıkça yenilenmiyor. Yenilense bile yine birilerinin cebine, para, birinin giriyor. cebine yine para giriyor. Mesela Taksim'de şu an yapılan şey çok çirkin bence. Taksim ama son 12 yani senedir cilt daha çok Hatta geçenlerde Facebook'ta şöyle bir... Eski e, ağaçlı ha. halinden günümüze değil mi? Evet. İnsanın ben de yani. evet ben hatırlıyorum ben lan çocukluğumda hatırlıyorum. gittiğimde ağaç vardı lan. Ya benim çocukluğum değil ben e, 2001 senesinde çalışmaya başladım Beyoğlu'nda. Mega O dönem o ağaçlar vardı. Ya evet o ağaçların dibine İzmarit İzmarit yani. atı ben değil, yani sen de değildin yapma bunu. 2000 senesinde 2001 işte hani üniversite gidiyordun sen üniversite çocukluk değil yapma bunu. Yani 16 17 yaşındaydık çocuk. 18. 18. Yani. Neyse yani tamam o ağaçların dibine çok da ağaç. Kusan kusana. <gülüyor> yani evet kusanlar oluyordu. İzmarit çöp atılıyordu. Hatta sonradan <gülüyor> çöp atmayın, izmarit atmayın diye hmm. e, şeyler yerleştirilmişti. Uyarılar yerleştirilmişti falan filan ama ya bir yandan da çok güzel gözüküyordu ve yeşildi ve abi. Küçük bir yeşillik vardı o kalabalığın arasında. Ve ağaçlara saygıyı da öğretiyordu bir yandan. Ya şey öyle... söylemeye çalışırken o ağaçlara çarpmamaya çalışıyordu. Şimdi böyle. Avrupa'da da var muhabbetine tekrar döneceğim. Avrupa'da Kentsel bölgelerde işte hani onların turizm ajanslarının yaptığı PR'lar olsun. Bizim filmlerde gördüğümüz yerler olsun. Veya işte belediyenin işte bakın Avrupalılar bunları da yapıyor diye gösterdikleri alanlar genellikle yeşil alanlar abi. Tabii. Ya bir de hani. Ve sen yani Taksim'i tamam mı? Sen e, İstanbul'un merkezi kültürel işte şey noktası e, hub'ı olarak tanıtıyorsun insanlara, yabancılara, turistlere vesaire. Ve oraya yaptığın her şey geriye dönük bir adım. Bu ne güzel bir şey hani turizmden ekmek yiyen bir ülkesin sonuçta tamam mı? Yani son iki senedir ve önümüzdeki iki üç sene boyunca pek yiyebileceğimizi zannetmiyorum. Evet. Değil mi? Ama hani <gülüyor> Turizm Bakanlığı yani Türkiye'de büyük bir hani konumda idi en i̇di. azından. Öyleydi. İdi en azından ve sen niye kendi şeyine baltalıyorsun? Baltalıyorsun tamam. Ya şu an Taksim'in hani tamam gezi olayından sonra hükümetin veya işte ya da Taksim işte Beyoğlu Belediyesi'nin verdiği bir tepki olarak algılanabilir. Trafiğin e, kesilmesi o meydana başka projeler için gerçekleşti falan filan denebilir ama şu anki o beton hali e, hem göze hitap etmeyen çok çirkin bir hali var. Hem yağmur yağdığında tamamen sel an, oluyor orası. Şam, hani... şeyi döşüyorlar oraya. Evet yani. bir de üstüne onları döşemeye başladılar. Ya onun yerine mesela insan şeyi hayal ediyor. O, Central Park'ı. ya yani o nasıl bir görsel ya. düşünsene. Hani bak yolun bu tarafında böyle trafik akıyor dev binalar var ve yolun bu tarafında ya, inanılmaz güzel bir park var ya. Ya onu da geçtim. Onu da geçtim. Hani... Sen Gezi Parkı'nı e, sökeceğim vesaire demek yerine veya burayı işte yayalaştırma projesi falan demek yerine oranın, o bölgenin tamamını yeşillendirmeye çalışsan o zaman. Hayır. Şunu demeye e, çalışıyorum. Yani buradaki işte yeniden yapılandırma projeleri vesairelerin e, savunma tezi olarak sundukları şeyler yani AVM dikeceğiz çünkü turist gelecek. Yani turist gelecek söylemini bari orada. Kullanma. Kullanma bari. Evet. Bari bu ayıbı yapmaya. Çünkü... Rand lan. <gülüyor> tamam mı? Rand lan, tabii canım. Ondan sonra işte nişan taşını işte Rodeo Drive gibi yapacağız yok bilmem neyi şunu gibi yapacağız falan filan. Tamam da onu gibi yapman için senin oradan örnek alman gereken ögelerden bir tanesi de işte çevresel faktörler. Hı. Oraya alışveriş merkezi diktin diye orası bir Rodeo Drive ya da bir şey e <gülüyor> Times Square olmuyor Yap Kaldı ki eski haliyle gayet Times Square'di orası zaten. Öyleydi yani. Bir de zaten kültürü de bitiriyorsun. Tabii. Yani AKM'yi bir kenara... Şehir, şehir kültürünü bitiriyorsun. Evet, AKM bir kenara. AKM ile ilgili zaten hiç konuşmayalım. Evet, hiç konuşmayalım. Yani çok, Ama çok, çok çirkin bulduğum bir şey çünkü AKM'ye yapılan şey. Yani bunun emek sineması var. Tabii. Bunun işte e, hani tamam e, Galata bölgesi e, ve şey... E, yani Nevizade de eski halinde değil. Değil. O konuda bir şey söyleyeceğim. Bu akşam yaşadım çünkü daha bunu. Beşiktaş'ta kafe Ka Tolkus diye bir kafe var. Aha. Çok çok da şirin küçük bir kafe. Hılamur üzerinde. Ee, orada hesabı öderken yanındaki müşterilerden birine mekanın sahibi şey dedi. Pek Facebook'a girmiyorum ama geçen gördüm dedi bir etkinlik bir şey paylaşmışsınız nedir hani siz müzisyen misiniz dedi. Evet dedi. Hani müzisyenim nerede hani çalıyorsunuz, nerede şey yapıyorsunuz falan. Ya dedi hani nevizade bilir misiniz falan. E, Bilirim. Mi? Çok giderdik eskiden ama artık işte taksime pek gidemiyoruz. Hani eski hmm. hali de yok zaten falan dedi. Gerçekten içimde bir şey cız etti. Hani bundan 3 sene öncesine kadar ben 3-4 sene öncesine kadar Beoğlu'nda çalışıyordum. Ve şeyi biliyorum. Önce bu Masaların kaldırılması hikayesi. Evet. Sonra işte o istiklalin tekrar tekrar o taşların döşenmesi, kaldırılması, döşenmesi hikayesi. Sonra istiklalin göbeğine kurulan o Demirören işte nesi kimse o iş, iş merkezi evet. AVM falan filan derken hani üstüne bir de gezi olayları ve insanların içinde yaratılan korku. Sonra o Arapların inanılmaz yüklenmesi oraya falan filan yani... derken hani Beyoğlu gerçekten o kentsel dönüşüm deyip o bölgedeki insanların i̇şte o oradan e, yok, yok edilmesi oradan uzaklaştı. Tamam, kentsel dönüşüm yap tarla başına. Ama insanları o evlerinden, kültürlerinden sürerek yapma bunu. Sulukule bile. Güzel. Sulukuleyi zaten hiç konuşmadım. Yani hani sürekli bu, bu ülke ya topraklarında ya, kültürler öldürülüyor. Ama bu hani şey de değil ki e, bu çok çirkin bir kültürdü. Bu burada böyle filizlenmiş bu şey e, ne denir ona? Tarlada hani hmm. şey çıkar ya diğer bitkilerin Hı -hı. yaşamasını engelleyen otlar. Engelleyen otlar onları temiz. Öyle bir şey değil ki bu senin kültürün ve bunu da hani aman AKP Belediyesi falan filan da diye söylemiyorum bunu. Yok yok. Bunu başka kentlerde CHP'si de yapıyor bunu. HDP'si de yapıyor. işte. neyse MHP'si de yapıyor yani hani. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Ama bir kentli kültürü diye bir şey var ve özellikle İstanbul için ya Ankaralılar adına bir şey söyleyemeyeceğim Onların adına çok üzgünüm çünkü. Ama İstanbul <gülüyor> adına korunması gereken o kadar çok şey var ki ve bunu komplo teorileri daha, daha elinde bile konuşabiliriz bence. Yani daha elinde konuşabiliriz. Ayrıca şurada şöyle bir e, anekdot geçmek istiyorum. Biz Central Park'tan bahsettik ama... E, bu arada muazzam gözükmüyor mu ya tepeden fotoğrafı Central Park? Central Park e, muazzam görünüyor fakat şöyle bir e, durum da var. Hani bu ta e, kaç sene önce Central Park'ın olduğu yerde aslında çok e, ekonomik olarak bağımsız ve iyi yaşayan, iyi sosyal statülerde yaşayan e, siyahi insanların yaşadığı bir kasaba varmış ve oradan sürülmüşler. Oradan sürülüp, evet tarla başı şeklinde ki şey de değil yani bizim ghetto dediğimiz bir kült e, topluluk da değillermiş bildiğin bizim gibi yaşayan normal evine işine giden. Ama en azından ABM <gülüyor> yapmak için sürmemişler insanları yani. Biz. Hayır bir park biz yapalım yaşayalım. demişler. Bu parkın nereye yapalım? Zencilerin mahallesine yapalım. <gülüyor> Olmuş orada da. Yani bunun gibi bir, bir ton işte Amerika'da da geçmişte yaşanmış şeyler var. Yani benim e, eleştirim şu. Hani tarih tekerrürler ibaret. Bizim tarih öğrenmemizin sebeplerinden bir tanesi yapılan hataların gözlemlenmesi ve tekrar edilmemesini sağlamak mümkün mertele tamam mı? Ama sürekli tekrarlanıyor. Sürekli tekrarlanıyor. Hani bu şey de değil hani 2000 sene önce yapılmış bir insani hata değil. Evet, 40-50 sene taş çatlasın 100 sene önce yapılmış bir şey. Ve senin e, artık her şeyinle örnek almaya çalıştığın bir şehrin geçmişi bu. Sen bunu kendi e, ilerlemen için bir doğrulama e, aracı olarak mı görüyorsun? Yoksa buradan ders alıp daha onlar böyle yapmış biz daha medeni olmalıyız böyle yapmayalım. Başka türlü yapalım mı demelisin? Amerikalılar yapmış biz de yapalım mantığı da. Hani. Zaten hani <gülüyor> komplo teorileri diye girdiğimizde asıl anmak istediğim şey şuydu. Sen istediğin kadar çok uçuk bir teori ortaya sun. Confirmation bias denilen bir şey var. He. Teyit şeysi. Nesi diye. Eğilimi. Eğilimi. Sen onu teyit edebilecek. Yani ortaya attığın teoriyi teyit edebilecek. Argümanlar bulabiliyorsun. Evet. Yani sen önceden kafanda kararını verdiysen evet. o kararını destekleyecek milyonlarca e, dayanak bulabiliyorsun. Zaten sıkıntı şu, önce teoriyi ortaya atıp sonra dayanakları buluyorsun. Hani dayanaklardan yola çıkarak böyle bir teori düşündüm, böyle bir teori oluşturdum ben demiyorsun. O zaman zaten adı komple teorisi oluyor. Yani şöyle aslında. Yani işte <gülüyor> ben mesela bu bardak aslında sarıdır dediğimde bu bardan sarı olmadığını herkes görüyor. Ama bu bardağın sarı bu olduğuna... Bir, bu bir podcast. İnsanlar görmüyor. <gülüyor> bardak, bardak saydam. <gülüyor> Üzerinde Batman var. <gülüyor> E, saygının, Saygın, evet, saygı'nın yılbaşı hediyesi. DC Comics bayağı şeyli. Yani Paşabahçe'nin <gülüyor> Paşabahçe'nin sundu <gülüyor> Komplo Teoriler Podcast'ine hoş geldiniz. Paşabahçe'nin Kardinal Melon'un ve Tubor Kırmızı'nın sunduğu. Bu arada bizi spor yaparken dinleyen <gülüyor> arkadaşlarımız varsa arkadaşlarımız varsa. Hızlan! Hızlan! Hah, yaparsın. Yaparsın. Hadi. <gülüyor> Aslansın, kaplansın. <gülüyor> ee, evet. Neyse. Hani bardak Baydak. Baydak güzel. Bay, baydak. güzel baydak, baydak güzel ama İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> yani o da Comics, bir komplo teorisi. <gülüyor> DC Comics lisanslı paşabahçe bardağı. Saydam kendisi. Ama ben bunun hani sarı olduğunu iddia ettikten sonra... ...bunun sarı olduğuna dair bir şeyler... ...götümden uydurabilirim tamam mı? Bu, bunu inandırmak için bir şeyler uydurmam lazım. Çünkü bir şeyler bulmam lazım. Ama önden elimde öyle bir veri olsa ve onun üzerine bu bardak sarılır desem o ya zaman tam olarak yani confirmation bias tam olarak öyle şey yapmıyor. Çalışmıyor da çünkü bir kuramı, bir teoriyi ortaya koyduktan sonra da bunun kanıtlanması için çaba gösterirsin. Kon gösterirsin ama konfirmation bias'ı teori... sen... ha bu teori doğrudur diye kanıtlamaya ha. çalışmaya devam Onu edersen çünkü yanlış da olabilir Araştıralım ve neticesine bakıp Doğru mu yanlış Tabii. mı karar verelim Bu evet, gereken... onu yapmıyorsunuz. <gülüyor> evet. Konkretörlerinde onu yapmıyorsun teorilerinde o attığın teoriyi Doğrulamak için bir şeyler buluyorsun aynen, aynen. Yani. Ve hani yalanlamak için Bulunan şeyleri de reddetmek için Yeni <gülüyor> yalanlar <gülüyor> evet. üretiyorsunuz. Bu arada kısa bir ara evet. verelim Kardinal Melon ve Paşabahçe'nin sunduğu G-Pot <gülüyor> 42 veya 43 devam ediyor. Ay, şimdi biraz e, konudan saptık. E, Sapmadık aslında. Ya yani, yani politik bunu, komplo teorilerine girdik. Evet. Fakat politik komplo teorilerine girmeden önce ben e, bu aslında uzay... Aslında diyordum diyorsun. <gülüyor> uzay komplo teorilerine bir geri dönüş yapmak istiyorum. Çünkü çok eğlenceli bir e, komplo teorisi var. O da aslında ay diye bir şey yok. Ay yok. Ay yok. Kastiktir. <gülüyor> Bunu ben bile duymamıştım <gülüyor> Üç kişinin inandığı komple teorilerini mi inceledin? Ne yaptın? Yok bununla ilgili buna adanmış bir tane web sitesi var. 1995'te yapılmış. Yapma ya. <gülüyor> Ve e... 95'te yapıldıysa biz bilmeyiz ama Türkiye 95'te <gülüyor> internet yoktu. Yok yani ne zaman yapıldığını i̇nternet bilmiyorum da. İnternet web sitesinin şekli o yani. Ha. Neyse. iddiaları şu. There is no moon. Ay yok. Evet. Ay yok. Ay'a gidilmedi değil. Ay yok ki gidilsin. Ay yok ki gidilsin. Ay'a <gülüyor> ay gittiklerini iddia edenler zaten o, onlar zaten yalancı diyor. İyi abi. Şu an camdan baktığımızda görüyoruz kendisini. O gördüğümüz neymiş? Gördüğümüz şey aslında e, bir hologrammış. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Ve bununla ilgili o web sitesine girdiğiniz zaman böyle bu ayın olmasından daha zor bir şey. Böyle Sayfalarca sayfalarca yazı var. E, hepsini okumadım. okumadım. <gülüyor> Okumayayım zaten. E, ama işte ayın olmadığını ve bizim gördüğümüz şeyin aslında koca bir hologram olduğunu ve bunu işte fotoğraflarla ispatladığını vesaireler e, gibi şeyler var o, o web sitesinde. Ya yemin ederim Truman Show'daki e, kafam evet. bile çok daha mantıklı ay yok. Ya falan. şimdi adamın iddialarından bir tanesi şu... Ayla ilg, ayın hani detaylı fotoğrafları işte 1950'lerde falan işte çekilmeye başlanmış falan filan. On öncesinde çok böyle güvenilebilir bir görsel kaynak yoktu diyor zaten ay, ile <gülüyor> ilgili. Dolayısıyla o dönemden sonra işte bir şekilde hükümetlerin bilmem nelerin insanları kandırmak için Ay diye bir şey var orada diye bir hologram. Ya ne oluyor insanları kandırıp ne elde ediyorlar bundan? Hiçbir fikrim yok okumadım o kadar. <gülüyor> yani bu adam dönüp düşünmem yani şu mantıklı geliyor mu sana? Ay yok. Tamam. tamam. Bunu bir kabul edelim. Okay. Ay yok. Ay yok. Tamam. Tamam mı? Ve sen e, 1950'lerde 40'lerde 30'lar ne boksa herhangi bir sebepten dolayı bizim bilmediğimiz çok önemli bir sebepleri de olabilir. E, diyorlar ki ya hacı biz Gökyüzünde ay diye bir şey yapalım. Tamam mı? Bunu da insanlara yedirelim. Okay. Tamam So. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu an itibariyle senin yapman gereken şey. <gülüyor> bir e, bad, bad signal bulmak önce. <gülüyor> 1930'larda dünyanın her tarafından görülebilen. <gülüyor> devasa bir holocon <hologram. gülüyor> Tamam. <gülüyor> Bunu üşenmeden e, işte 30 gün e, şeyle bir şeyle, cycle'ıyla tamam mı? Bir yerden kısıp bir yerden aktarıyorsun. Herhalde dördün tamam. olacak, hilal olacak. Aynen. Okay. Bunu da geçtim. Tamam. Ondan sonra diyorsun ki hacılar bütün tarih metinlerini, edebiyat hepsini değiştirin, heh, editleyin. Folklor ve bütün hikayeleri bulun ve olmadık yere ay koyun. Ay koyun. <gülüyor> Ya Meksikalıların kurtadan efsaneleri ha. falan bunlar hep sonradan mıydı? Son, sonradan eklenmiş tamam mı? Tamam. Hiç nine de, evet, hiçbir nineyle alakası. nine de demiş dememiş ki ya benim çocukluğumda burada ay yoktu şimdi niye ay var? <gülüyor> ben ninemden bu hikayeyi dinlediğimde ay falan yoktu. <gülüyor> Bize bir yerden bir şekilde ay ay ay fikri çok bir kapama. O yüzden e, biz aylı versiyonunu anlatıyoruz evet. çocuklar. <gülüyor> büyük. Ee, şey. Gerçek büyük. <gülüyor> Büyük değil. Bilim büyük adamları. Bilim adamlarına da şey mi demişler? Bakın ay varmış gibi davranalım. Arkadaşlar <gülüyor> bakın bakın. Durun durun. Çok acayip bir fikrimiz var. Dünyanın en büyük türü değil mi abi? Dünyayı kaldıracağız hocalar. Gökyüzünde bir tane. Yani ayın olmadığı bir dünyada... Bir kere zaten ay fikrini ortaya koyabilmiş olmak büyük bir inovatif ve yaratıcı düşünce. Kesinlikle. Tamam Kesinlikle. Şuraya şöyle bir şey koyalım. <gülüyor> evet. Şey olsun tamam mı? Parlasın. Yani parlasın. Parlasın. Ve belli Gündüz aralıklar. Az parlasın gece çok parlasın. <gülüyor> çıkaralım Belli aralıklarda da işte <gülüyor> hani küçülsün, küçülsün büyüsün. büyüsün. Ondan sonra arada bir, arada bir de tutulsun. Hı <gülüyor> Çünkü orada restart gerekiyor yani evet. hologram makinesine yani <gülüyor> sürekli çalışamaz bunun 500 lümenliği var 1000 lümenliği var. Yani <gülüyor> restart lazım. Arada bir tutulsun. Ondan sonra da peki e, ayın e, şeyi ne olacak? Ne bileyim. Eee falan ha. E, i̇şte gelgitleri. Evet. Onu da mı onun aile bir alakası yok ki gelgit zaten vardı. Ne? <gülüyor> yani. hiçbir şey söyle. Mavi ekranlar <gülüyor> Haklı olabilirler mi acaba? <gülüyor> Ay yok. Ya bak hani Matrix kafası aslında kaşık yok. <gülüyor> Onları bile anlayamıyorum. Abi düşesene. Orada edeyim, orada orada Orada şey yani. işte <gülüyor> The Last Benzer gibi Kerbit çocuk oturup "There is no moon" deyip böyle aya şey tutulma yapıyor, değil mi? Ha bak o zaman altıma sıçarım. Yani öyle bir şey <gülüyor> öyle bir şey etsem hani asık aile oynuyor oradan oraya falan. Hani Evet, o beni biraz ürkütebilir. Biraz değil, çok aşırı ürkütebilir. Annemin, yani Yunan uykuruyor. mitolojisinde Ay Tanrıçası, Artemis var. Evet, ama yok aslında, onu sonradan eklemişler. Sonradan eklemişler. Yani hiçbir de çıkıp da o zaman... E, ya onun gerektirdiği emeği bir düşünsene, bak. Yok öyle bir şey canım, ya imkanı yok. <gülüyor> ya sonradan <gülüyor> literatür, insanlık tarihine sonradan e, dünyadan görünen uzaydaki bir gezegeni ekleyemez. Olmaz <gülüyor> Hayır ama ya buna, şey, buna, buna, buna, buna, bunu, buna bunu, inanan biriyle tanışmak istiyorum oğlum. Bunu, bunun gerçek olduğunu için tamam mı? Adam, şey adam, adam, adamlar işte e, bütün medeniyetlerin yazılı e, edebiyatına ya da... Getirin için işte, Getirin demiş. Editleyeceğiz. Editleyeceğiz demiş. Ve adam Ana Britanik ayı kimler yazıyor? Getir. Şey meydanlarız getir onları. ayın olabileceği metinleri bulup oraya tamam mı? Hmm, buraya ay girer. <gülüyor> evet. Değil? Ay sokabilmek. Venüs var mı? Var. E, ayda ay, ay koyar. Kimse anlamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> yani bu bence şey e, düz dünya teorisinden bile <gülüyor> absürt bir komplo teorisi. Neyse ben çok eğlendim bunu okurken. O yüzden e, paylaşmak istedim. Şimdi istiyorsanız birazcık daha hükümet ve e, şey politik teorilere geçelim. En popülerleri e, yine. George tabii bu diyorsun. Yok. <gülüyor> Yani yine George W. Bush'a değiniyor gerçi ama işte 9-11'in aslında işte Amerikan hükümeti tarafından yapıldığı, işte George W. Bush'un işte bu iş, işlerle ilişkili olduğu, işte kardeşinin orada işte şirketi bilmem nesi falan filan ıvır zıvır teorileri var. Öte yandan da tabii işte John F. Kennedy suikastı var. Aslında işte iki şey keskin nişancının olduğu, neden öldürüldüğü ile ilgili. Bunlar çok ilgimi çekmiyor da yine çok güldüğüm okurken ee, bir hükümet komplo teorisi. Bu Georgia Snow Conspiracy Teori diye bir şey var. Bilmiyorum. Georgia eyaleti, eyalet zannedersem ee, çok da bilmiyorum. Macaristan. Yok. Yok neydi? Georgia'nın Türkçesi ne? Georgia şey Ermenistan. Öyle mi? Tabii, doğuda. Niye Macaristan? Macaristan'ın İngilizcesi ne? Macaristan Hungary. Evet, Hungary. Tamam. Almancadan şey yapıyorum. Georgia eyaletinde, Amerikanın Georgia eyaletinde ee, kar yağıyor abi. Ve bu kar <gülüyor> erimiyor abi. <gülüyor> Ve Georgia eyaleti sakinleri diyor ki, bu hükümetin yaptığı kimyasal bir kardır. O yüzden erimiyor. Ve bu karı alıp, YouTube'da bunun envai çeşit videoları var. Karı alıp mikrodalga fırının içine koyuyorlar. Erimiyor. Kibrit tutuyorlar, erimiyor. Ve Alevatar tutuyorlar, erimiyor. <gülüyor> ve diyorlar ki hükümetin e, kimyasal ve zehirleyici suni bir karı bu diyorlar. Neye bağlamaya çalıştıklarını da çö çok çözebilmiş değilim. Ama böyle bir e, hükümet karşıtı Georgialıların e, bir teorisi var. Hükümet bizi kimyasal karla öldürmeye çalışıyor teorisi. <gülüyor> ya ama bu evet bunu, bu bu arada ciddi de bir teori bu çok konuşulan da bir şey ben bunu çok duydum e, hatta Anonymous'u biliyordur artık çoğu insan Anonymous bundan bir 6 ay önce falan bir şey yayınladı dedi ki yayınladığı videoda e, bakın arkadaşlar önümüzdeki işte 6-8 ay boyunca şey çeşitli gökyüzü fenomenleri göreceksiniz Bunların hepsi işte hükümetlerin e, yaptığı insanların üzerine ilginç partiküller, gazlar yağdırdığı e, şeylerin ee, sebepleri, yani on, onlar yüzünden olan şeyler. İşte bu chemtrail e, teorisi. Evet. <gülüyor> chemtrail dediğimiz şey de aslında gökyüzünde gördüğümüz hani uçak geçtiği zaman arkasından iz bırakıyor. Tabii o bulut bulutlu evet. su gaz. Evet. Katkıları. O hani e, uçağın saldığı aslında işte e, su parçacıkları yani nemden kaynaklanan nemin orada havada atmosferle karışırken doğmasından vur, vur. kaynaklanan işte izler bunlar. Bunlara bazı komplo teorisyenleri diyor ki bu ayrı hacı bu uçakların bu neminden falan kaynaklanmıyor. Oradan şeyler salıyorlar havaya. Evet. Ve bu kimyasal maddeler bizi bir şekilde etkiliyor. etkiliyor. Dolayısıyla e, ve e, Hükümet bizim üzerimizde çeşitli deneyler Demliler. yapıyor. Hani hükümetin insanlar üzerinden üzerine deney yaptığı ile ilgili çok farklı teoriler de var. Mesela e, Amerika'da, işte İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da ve bir iki tane daha ülkede suya şey fosfor katılıyor. Bu suya fosfor katılmasının sebebi e, aslında işte e, hem bakterilerin öldürülmesi hem evet, diş çürüklerinin azaltılması ile ilgili. Biliyorsunuz e, diş macunlarınızın ana e, şey. florür. Evet. florür. E, ana ögelerinden, bileşenlerinden biridir florür. Ve suya katılan bu florürün aslında işte insanları kimyasal olarak değiştirmek için ve işte manipüle etmek için veya insanların üzerinde e, hükümetin yaptığı deneylerin bir parçası olduğunu iddia eden insanlar var. E, şey bana çok saçma gelen ve Gerçekten insanların inandığı şey teorisi var. İşte, e, çocukların genç yaşta yani çocukken e, şey vaksinin Türkçesi ne? Aşı. İşte, aşı diyelim o zaman. E, aşı olmasını istemeyen hatta bu geçen sene çok büyük olay olmuştu. Sosyal medya üzerinden de falan. Ben çocuklarımı aşı yaptırmak falan. Ge geri abi. geri yürüyen insan falan filan. Çünkü o yaptırdık. insanlar <gülüyor> o insanlar aşıların ee, hay hani çocuklara yapılan aşıların daha doğrusu otizme sebep olduğunu inanıyorlar. Tabii başka şeyler de var işte dedim <gülüyor> tersine yürümüş öyle olmuş yemek yememiş günlerce falan aşı yaptırdıktan sonra E ulan bizim o dönemki başbakanımız çıktı dedi ki aşı yaptırmayın dedi ben de yaptırmıyorum falan dedim yani başbakan dedim. E Çernobil faciasından sonra da çay içti. Çay içti bizim bakanlar çıktı ya sikerler dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> neymiş? Radyasyon Radyasyonlu Ya biz içiyoruz, <gülüyor> ne içiyoruz? Sadece bakanlar da değil. O dönemin işte güya ünlüleri, ne bileyim, e, Hülya Avşarlar falan da çıktı. Çay içtiler. Bak biz içiyoruz fazide için falan. Ama aşı yaptırmayın. Ya aşı yani vaksinin e, tam karşıtı ne de bilmiyorum ama aşı içti. Işte. Ya Aşı, tamam. <gülüyor> e, aşı daha genel bir terim değil mi? <gülüyor> Ama. Değil ya, vaksiymiş. Işte. Öyle mi? Hı. Ona bakacağım ben sonra. Neyse. E, Adam inanmadı ya. Ulan bak iki çevirmeniz şurada. <gülüyor> pis pis konuşma. Ben aşıyı daha genel... Aşı ya işte aşı. Şırıngayla y... enjekte edilen şey. tüm ilaçlara aşı deniyor. Hepsine vaksin mi deniyor? Hayır, bende hepsine vaksin deniyor diye düşünüyordum. Yok, vaksinin işte. karşılığı aslında şu. Aşı. Bir hastalığı önceden önlemek için hastalığın zayıflatılmış halinin insanın... Ha, aşı, aşının tam tanımı bu. Hmm. Yani şirin gayri ençekte edilen vitaminler aşı değil mi? Değil. Okey. Mesela e, grip aşısı mesela. Ne, hmm. Grip aşısı nedir biliyor musun? Sana grip veriyorlar. Evet. İşte oh, aşı, aşı yani. Okey. E, neyse. Aşıların da e, okey. Aşıların da aslında e, grip veriyorlar. Şey hükümet tarafından yaptırılan uygulanan insanların genetik malzemesiyle ya da işte biyokimyasıyla oynamak için zorunlu yaptırılıyor çünkü bazı aşılar. Bu konuda itiraz etmek istiyorum çünkü bunun buna ben inanıyorum. yani bunun, bunun bir komplo teorisi olmadığını düşünüyorum. Yani tüm dünya üzerinde yapılan, zorunlu kılınan belli aşılar var. Zorunlu kılınması gereken aşılar da var. Buna inanıyorum ama yine de ee, zorunlu ee, kılınmadan çiçeği, önce, evet, ama o, o, zorunlu, zorunlu kılınmadan önce bu aşıları olmamış ve yaşamaya devam etmiş insanlar da var. Ama bu aşıları olmamış ve sırf bu aşıları olmadığı için ölmüş insanlar da var. Yani o, o şu şu, konuda hak, ama, şu ama, konuda hak veriyorum. Ama sana. her aşı için aynı şey geçerli değil. Yani. Hayır, şu konuda hak veriyorum. Eğer bir hükümet tüm e, vatandaşına bir e, kimyasal veya bir e, Fiziki müdahale etmek istiyorsa kullanabileceği en mantıklı ve en kolay yöntemlerden Kesinlikle biri bu. Kesinlikle. Yani o aşıların içinde biz gerçekten tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Ama e, aşının otizme sebebiyet vermiş veriyor olmasının inananların Yok. sayısı Amerika'da yüzde yirmiye varıyor. Bayağı yüksek. Ama Amerika'da %20'yi inandıracak tonlarca şey uydurabilirim ben götümden şu an. Bir şey söylerim ve %20'si inanır yani eminim. Çünkü ya zaten... Amerikaların %20'si büyük, büyük gerizekalı. Hani çoğunluğu gerizekalı ama %20'si büyük gerizekalı. Her şeyi inandırabilirsin bence. Gerizekalılık da değil. E, ayıp etmeyin. Cahil değil. Hani bu cehaletle alakalı bir şey çünkü. Şöyle bir şey inandırmak çok daha kolaydır evet. yani. Şöyle bir zaten şey var. E, benim kabul ettiğim e, bir teori var. Bunu hatta bir ara şey için yaptılar. E, <gülüyor> uç örnekler yani e, bizim marjinal diye kabul ettiğimiz fikirlerin ne kadar hızlı toplum tarafından kabul edilebileceği ile ilgili. Bunu e, ilk okuduğumda bunun çok olumlu tarafıyla ilgili yazılmış bir makale okumuştum. Yani bizim inovatif insan dediğimiz, bizim ilerici dediğimiz, işte futurist dediğimiz ya da <gülüyor> aydın. Dediğim, aydın dediğimiz insanların fikirlerinin aslında o kendi küçük kitleleri içerisinde kalmayıp ne kadar hızlı yayılabileceğini evet. ve bundan insanlığın genel olarak nasıl faydalanabileceğini. Ama böyle kullanılmıyor. Ee, özelinde bir araştırmaydı o. Ama aynı şey dediğin gibi geri zekalı komplo teorileri için de geçerli. Evet. Eğer, bir de şey var. Hani e, ülke üzerinde söz sahibi daha doğrusu gerçi şu an gerçekten tam anlamıyla ülke üzerinde söz sahibi ama ülke içinde söz sahibi, gözünde olan insanların bir şeyi ne sıklıkla tekrarladık tekrarladıklarıyla alakalı. Yani hani bir şey kırk, kırk kere söylersen olur muhabbeti gibi. Siyasetçiler çoğunlukla bu çok kullandıkları bir şey. Siyaseti de geçtim, sosyal medyada çok sık görülen bir şey. Çünkü evet. sosyal medya marketingi işte dediğimiz şey tamamen evet buna dayanıyor. Tekrar tekrar söylediğin zaman insanların aklına kazınması ve buna inanmaları çok yüzdesi çok yükseliyor yani. Evet. Yani neticesinde reklamcılık sektörü Bundan çok büyük para. Tabii ki o da onun üzerine de Çünkü senin güvenilir bulduğun bir insanı çıkartıyorsun sürekli, ekran karşısına. Bir de sürekli karşısına. aynı şeyi söylüyorsa o, o insan o zaman çok daha güvenilir buluyorsun. Atıyorum. işte e, bunu en büyük örneklerden bir tanesi Türkiye'den bahsediyorum. Seda Sayan. Yok. <gülüyor> şey. E, Denizbank batmadan önce şey. E, Denizbank Metin hala ya. yani Bir kere battı sonra satın alındı vesaire. Denizbank Rusların aslında. Eee. Bankaların çoğu zaten yabancıların. Denizbank batmadan önce ya da işte hani e, o yolsuzluk muydu bir, bir şey oldu onlara. E, önceki son şeyleri e, temsilcileri diyeyim medya yüzleri şey Metin Akpınar'dı. E, ve Metin Akpınar'ın o dönemde seçilmiş olmasının öyle bir e, amacı var. Yani bu. Halk tarafından çok sevilen saygı duyulan ve her sene yapılan Hı. yenilenen bir şey zaten. İşte e, geçtiğimiz, geçtiğimiz günlerde tekrar yapılmış. İlk onu gördüm ben hatta. O ilk o is ismin içinde Ahmet Hakan da vardı, Hülya Avşar da vardı, Beyaz Dörtlü de vardı. Çok ilginç isimler vardı. Mesela buna <gülüyor> bir anekdot. Şu an Bill Cosby e, Amerika'da büyük linç yiyor. Binler, e, yüzler, e, yüzlerce kadına tecavüz evet. etmiş işte. 50 tanesime hani bana tecavüz ettiği gibi açıklama yapmış vesaire falan. Ki bizim çocukluğumuzun da çok sevdiğimiz Tonton Zenci amcası yani. Aynen. Yani adam aşırı derecede imajına sadık veya imajını e, hani çok değer, imajına çok değer veren bir ünlüydü. Vakti zamanında Coca-Cola'nın sözcüsü olmuş ve bu e, <gülüyor> Coca-Cola'nın sözcüsü olduğu dönemde ya Coca-Cola Yeni bir ürün çıkartmaya çalışıyor. Yani ya diyet bir ürün ya da farklı bir ürün. Ve Coca-Cola orijinal ile aynı tatlı. Yani şu an Zero'da yaptığı Zero, evet. kampanyanın benzerini yapmaya çalışıyor. Ve bu kampanyanın yüzü olarak da Bill Cosby kullanmak istiyorlar. Bill Cosby çıkıyor. Kampanyayı yapıyor. Ve hani tanıttığı ürünün gerçekten tanıtıldığı gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Büy büyük bir skandal oluyor Amerika'da. Ve... Bir daha da gelmem de olsa der gibi bir daha Coca-Cola ile çalışmam deyip kesip atıyor. Ve bu adamın e, sırf Coca-Cola reklamcılığı üzerinden yıllık getirisi 40 milyon dolar. O dönemde bir de. Yani güvenilebilirlik e, sanal bir şey. Ama bir insanın içerisinde şu veya bu şekilde bir güven güven ögesi sen aşılayabiliyorsan o güven üzerinden sen o adama istediğin şeyi yaptırabiliyorsun. Evet, evet çok değerli çünkü yani çünkü somut bir şey değil ve e, insanların geneline hitap eden bir şey. Yani sen üç insanın güvenmesinden bahsetmiyorsun. İnsanlığın güvenmesinden bahsediyorsun. Aynen. Ya, o yüzden ben hani ben şuna gerçekten inanıyorum. Yani ağızdan bir kere çıkar muhabbete işte e, hani bizde de şey vardır. E, e, ne derler? İşte hani ağza çıkan bir kelime bir külçe altından daha ağırdır, ağırdır vesaire yani. gibi e, kelimeler vardı. Ve bunu ben Türkiye'de yaşadığım süre içerisinde toplumsal bir şey olarak görmüyordum. Çünkü benim deneyimim genellikle ya yaparız, yapacağım deyip de kalan işlerle örnek verildim. <gülüyor> bir gün işte daha çocuğum, gencim işte üniversiteyi Adam, yeni mi üniversite, bitirmişim? Oha bitirmişsin, çocuğum diyorsun ya. Yani işte. Neyse. Şey... Kafamda işte Kore filmleriyle ilgili bir festival yapma planı var. İşte bizim pederin de işte tanıdığı birkaç e, hani yetkin insan bulunuyordu. Ve Kore'yi ziyaret ettiğimde işte ben pederden aldım bu insanların numaralarını ve gittim. Bak hacı böyle hayırlı bir iş yapmaya çalışıyorum. E, kar amacı gütmüyorum. İşte hem kültürümüzü tanıtacağız hem işte kültürel faaliyet desaire siz de sanatçısınız. İşte bana yardımcı olur musun? Adamların hepsinin ama bana cevabı hayır oldu. Yani babamın adıyla gitmişim falan filan. Adamların derdi şey hani sen başarılı olursun veya olmazsın ama yeterince krediten yok. Başarılı olman veya olmaman benim adımla birlikte ilişkilendirileceği için ben bu riski göze alamam diyor. Yani e, Türkiye'de olsa birisi der ki ya gençtir çocuktur destek olalım e, niyetiyle bile olsa yardımcı olmaya çalışır. Ama oradaki e, algı çok farklı. Hani insanın kredibilitesi gerçekten hani senin tanıdığının çocuğuna yapacağın iyi e, niyetten daha değerli orada. evet Neyse. E, hükümet komplo teorilerine geri dönecek olursak bir tane e, şey var. Ha, bir istatistik çıkarmış. E, National Geographic. Diyor ki Amerika'da ulusal coğrafya, evet ulusal coğrafya adlı kanal e, adlı yayın diyor ki <gülüyor> oy veren Amerikalıların yüzde otuz yedisi oy verdiğini bilmiyor. Hayır küresel ısınmanın bir komplo teorisi olduğuna inanıyor. Okay. E, yine oy veren Amerikalıların %29'u uzaylıların varlığına inanıyor. Daha önce söylediğim şey yüzde yirmisi ee, çocukluk aşısının yol yolaştığına inanıyor. Ve e, %14'ü de koca ayağın gerçek olduğuna inanıyor. Ki gerçek olduğunu biliyoruz biz. Biliyoruz tabii. %14 azmış. Evet. <gülüyor> koca... Susma haykır <gülüyor> koca ayak vardır. %9'u hükümetin e, suya flörür katmasının farklı emellere hitap ettiği için yaptığını düşünüyor. Buna ben de katılıyorum. Ger Ger gerçekten. Yani sürekli taş geçtiğim <gülüyor> için inanmayabilir <gülüyor> insan anlamayabilir. Gerçekten katılıyor. Ee, ben de böyle düşünüyorum. %7'si de işte Ay'a gerçekten insanların ayak basmadığına inanıyor. O konuda hem fikir olduğumu söyleyemeyeceğim. Bence Ay'a gidildi. Ya Ay'a gidilmiş olmasının bence komplo teorisi olabilmesi için e yakın yani yaklaşık 20 sene önce falan bunun yalan şey doğrulanması gerekiyordu, tamam mı? Yani 20 sene önce hakikaten hükümetten birisini çıkıp hacılar e, kusura bakmayın biz gerçekten Apollo e, görevlerinde aya gitmemiştik, e, sizden özür biliyoruz açıklaması yapmaları gerekiyordu. Çünkü şu anda e, son iki aydır bu arada nasıl deli gibi o dönemin tabi tabi e, ay Şeyinden, mis, missioninden, görevinden, Göre görüntüler. deli gibi fotoğraf, video falan. Ya çünkü, niye diyorsun? Niye? Çünkü... çünkü teknoloji ilerledi, artık yapabiliyorlar Photoshop'la falan. Yok, bunu demiyorum. <gülüyor> yani uzay araştırmasının hükümet özelinden çıkması... Tabii, özel şirket. Yani, yani çıktığı bir dönemde yaşıyoruz, tamam mı? Yaklaşık 5-10 yıldır özel şirketler uzaya çıkıp, aya gitmeye çalışıyor. Ve sen... Tamam hükümet... Devlet isted... destekli ama yani. Devlet destekli ama yani istediğin kadar devlet destekli olsun Virgin. Ya <gülüyor> yeah, yeah. ee, Yani Lunar X projesi mesela benim çok hoşuma giden işte NASA ve Google projelerinden. Adamlar diyor ki sen dünyanın neresinde olursan ol. Aya git tamam mı? Ve ben sana şu kadar para vereceğim diyor herif. Diyor <gülüyor> ben Aya gideyim zaten bana o kadar para verecek tonlarca insan bulurum ben yani. Aya gidip e, işte daha önceki e, hani ay görevlerinde insanların bıraktığı kalıntıları bul. Bu kadar daha vereceğim diyor. Yani hükümetin kontrolünün dışına çıkalı çok oldu tamam mı bu olay? ya yani, övpaz etmek istesen edemezsin. Sen bütün bu özel şirketleri sabote mi edeceksin? Ya da bütün bu özel şirketleri hacılar. Ya biz 50 sene önce bir yalan söylemiştik de aramızda kalsın <gülüyor> tamam mı? Ya giderseniz hani şey <gülüyor> mi diyecek? Yoksa ya giderken şu bayrağı da götürün de bir dikin oraya bir foto selfie çekersin. mi diyecekler. Bu arada geçtiğimiz hafta <gülüyor> şey haberini gördün mü? Görmüşsündür diye düşünüyorum. Ee, bu Armstrong'un falan yaptığı şey açıklaması vardı. Uzayda ezan sesi duydum. Hani böyle bir açıklama. Ha, uzayda hani... duyulan seslerle ilgili bir haber vardı. Evet. Geçtiğimiz hafta uzayda müzik duyduklarını söyledi hmm. astronotlar. Yani e, uzayda hatta ayda. Yani ay hmm. e, yüzünden. Hani e, müzik hatta klasik müziğe yakın bir müzik duyduklarını söylediler. Yani bu uzayda çok uzun süre geçirmenin getirdiği bir şey olabilir. Bir hani Tabii. sesli halin hani, için aslında olabilir. Gerçekten e, bir radyo olabilir. dalgası evet. senin hoparlörünü etkilemiş evet, olabilir. Ama müzik duyduklarını söylediler ve ezan değil yani <gülüyor> <Bu> sefer <gülüyor> <gülüyor> müzik dediler. Yani. Ama e, yani ben bunun üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Geçen podcast'ta e söylemiştim. Biz burada komplo teorisi ha ha ha deyip götümüzle gülüyoruz ama bizim bu komplo teorilerini veya işte e, hani inandırıcılığı daha düşük olan teorileri yalanlamak için kullandığımız bilim de aslında bir e, analiz ve gözlem biçiminden ibaret. Yani değiştirilebilir ileride farklı veriler farklı bulgular olduğu zaman ha, bu tam tersine işaret aynen. edebilir. Bu, bu değilmiş arkadaşlar. Biz bunun, Ama bazıları da çok bariz şimdi. Ay yok teorisi nedir ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da düz dünya hani. Evet. Yani böyle şeyler <gülüyor> var gerçekten. Bu arada ee, ne diyecektim ben? Ha, bu ünlülerle ilgili komple teorileri de var. Klon muhabbeti? Mi? Yani klon muhabbeti var. Onun dışında işte aslında Elvis'in ölmediği ha, vesaire. Yani başkasının geçirildiği var. Paul McCartney de var. için var öyle bir teori? Evet. Paul McCartney'in aslında 1966'da öldüğü fakat onun ona çok benzeyen aslında 5. Beatles olan bir adamın Paul McCartney olarak hala işte. Ee, bunun <gülüyor> yanılmıyorsan bundan böyle bir 8 ay önce falan bizim bir Facebook Messenger grubumuz var. Ben orada paylaşmıştım. <gülüyor> Bunun üzerine günlerce geyik yapmıştım. Hatta bunu ciddiye alıp lan acaba olabilir mi falan filan diye bir sürü şey okumuştum. Yani sattam yapıyorsa neden olmasın. <gülüyor> Ama sonra haberin çıkış kaynağının işte bizim Zeitung tarzı evet, bir evet. E, internet sitesi olduğunu görüp ya eskiyim ya ben de çok istemiştim inanmayı falan dedim. Ama herifler çok iyi kurgulamıştı. Yani çok inandırıcıydı. Yani böyle Fotoğraflar üretmişti o evet, iş evet, için. Tamam. E, tarihlerle böyle belgeler sunmuşlardı falan. Ve hani e, ufak değişiklikler de vardı fotoğraflar arasında. Yani komplo teorileri hep zaten bu şekilde gidiyor. Sen belgeleri görüyorsun. Belge varmış diyorsun ama belgenin gerçek olup olmadığını doğrulamak ayrı bir süreç. Tamam mı? Doğrulayan ki kişinin e, yeterli bir e, kredibilitesi olması. Yani, hele, ki, hele ki günümüzde hani birisi sana bir şey söylediğinde veya bir, bir link gördüğünde bir başlıkla beraber... Linke tıklamadan başlığı okuyup ha okey falan diyorsun. Ya hani içeriğine bakmıyorsun bile. Mesela hani link diyor ki ya Hitler ölmemiş. Ya tıklamıyorsun ya. Hitler ölmemiş diye paylaşıyorsun. Bir sürü insan görüyor onu. Ha Hitler ölmemiş mi acaba falan. Hani böyle bir muhabbet doğuyor birden. Ya bir tıkla içine Hitler ölmemiş diyor ama içinde belki şey yazıyor. Hani işte kitaplarda yaşıyor falan yazıyor. Belki. Hani anladın mı? Hani, <gülüyor> Kalbimizde yaşıyor. Ha gibi hani böyle Hitler işte... Almanya'da tekrar işte Mein Kampf kavgam basılmaya başladı. İşte Hitler ölmedi diye başlık atmış adam belki. Bunun haberi yani. Ama sen link'e tıklayıp okumadığın için <gülüyor> içeriğini bilmediğin için böyle bir yayıyorsun bunu evet, ve evet. insanlar buna inanıyor. Ya da işte bir içerik okumana rağmen bunun teyidini yapmaya çalışmıyorsun. Ya da yapmaya çalıştığında Wikipedia'ya gidiyorsun. Wikipedia'da senin benim gibi bir adam yazmış zaten o maddeyi ve ona inanıyorsun Vallahi Wikipedia'ya inanmayın bir kere. Hani daha doğrusu yüzde yüz inanmayın. Çünkü Wikipedia Ekşi sözlük, inci sözlük, işte Twitter falan gibi bir yer yani. Hani sen ben oraya girip herhangi bir şey yazabiliyoruz, yazılmış bir maddeyi değiştirebiliyoruz. Ya yani hani evet editörler var değiştirilmiş maddeler üzerine hemen müdahale etmeye çalışıyorlar falan filan Wikipedia'da ama yine de sıfırdan bir şey açtığımda onun bir editörünün önüne düşmesi falan filan zaman alıyor. O yüzden e, Wikipedia'da okuduğunuz her şeye de inanmayın. Yani. Ya aslında her şey e, şey dayanıyor, yani kredibiliteye dayanıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Sözlükle ilgili, X sözlükle ilgili. Ya bundan 15 sene önce en azından şu vardı. Ee, Sözün en altında şey hala yazıyor sanırım. Hani burada okuduklarınız hiçbirisi gerçek değildir. Falan filan. Ee, ama bir şey arattığımda internette, Google'da neredeyse ilk sırada iki sözlüğün linkini bulursun. Atıyorum evet. kitap diye arat. İşte kitap ekşi sözlük diye link çıkar. Tıklarsın. Kitabın ne olduğuna dair. Çünkü sözlüğün formatı odur. Biraz sözlük formatı olması gerektiğinden. Format Kitapla ilgili bilgi alırsın. Ama atıyorum ilk 3 entry'de daha çok göreceli doğru bilgiler bulurken geri kalan bilgiler palavra olabilir, geyik olabilir, o olabilir, bu olabilir. Tabii. Senin de kafan çalışıyorsa atıyorum 100 entry okursun. Onların içinden kafanın çalıştığı kadarıyla bir sağlama yaparsın. Doğrulaman gereken bir şey olduğunu düşünüyorsan gidip başka bir yerde aratıp daha çok okuyup bunu doğrularsın ve okey dersin. Şimdi sözlüğün olayı oydu. Yani orada tonlarca yalan yanlış bilgi olabilir. Ama sen onların içinden doğru olanı olanı ayıklamakla yükümlüsün. Öylesin çünkü hani orada okuduğun her şeye inanamazsın veya her insanın Tabii. sana söylediği, televizyonda sana söylenen, işte radyoda sana söylenen falan, bunların hepsine inanamazsın. Bu kadar salak olamazsın çünkü. Ya yani... ben şu örneği vermek istiyorum. Biz yıllar önce Pelennir zamanında ee, Amerika'da bir üniversite kampüsünde şey olsun diye, şaka olsun diye <gülüyor> Bir e, makale ya da işte bir bir deney e, yayınlandı. Ve bu bütün dünyada e, bir şekilde haber oldu. E, deney şuydu. Eşer merdiveni denen bir şey var. <gülüyor> e, evet. Bu eşer merdiveni aslında bizim bildiğimiz 3 boyut kavramını e, sanki 2 boyutla harmanlayıp işte aşağı inen merdivenin aslında bir şekilde... Aynı zamanda yukarı çık Aynı zamanda yukarı çıktığını vesaire e, <gülüyor> gösteren teorik bir... E, aslında Dediğim gibi iki boyutta var olabilen bir e, göz hilesi diyeyim. Yani İki bunun, boyut üzerinden üç boyutu tasvir ederken yakalanabilen üç boyut iki hilesi. Bunu Bunun altını çizmek istiyorum. Dinleyenlerden Eşer'e bilmeyen varsa mutlaka bir Google'lasın. E-S-C-H-E-R Eşer. E, benim çok en sevdiğim sanatçılardan biridir aynı zamanda. Hı hı. Mutlaka Google'lasın baksın Eşer'in işlerini. E, ve Amerika'da bir üniversitede şaka olsun diye Eşer'in merdivenini gerçek yaptık diye bir e, haber çıktı. Ve bununla ilgili bir e, video da yayınlandı. Bak haber kanalısın. Bunun haberini Ulusal, Ulusal haber ben. kanalısın. ATV bunu aldı evet, ve evet. gerçek haber olarak sundu. Ve ben bunun çok büyük taşlarına geçmiştim sitede. E, haberciliğin mesela temel ögesi minimum iki kaynak ögesinin ne dayalıdır. Yani teyit etmen Evet. Gerekir. En iki farklı ve özgün kaynaktan teyit etmen gerekir. Ki aslında bana göre bu da yeterli yeterli, değil, evet. yeterli bir şey değil. Aynı Hatta değil. E, benim ve senin çok Birkağı severek var. izlediğimiz e, Newsroom'un 3. sezonunda da Ki onlar bile hani evet. teyit eden insanlar bile yaşıyor. Teyidin teyidinin teyidinin teyidini yaptılar. Evet. Hatta e, bütün sezon boyunca hayır bu yeterli değil daha fazla kanıt. Hayır bu yeterli Kaynağı değil. Kaynağı buldular. Daha fazla kanıt. Kaynağa inanmadılar. Kaynak ötesinde yeni kaynaklar buldular. Ve yine yalan çıktı. Onu da altın çizeyim. Newsroom. E, izlemeyen varsa dizi. 3 sezonluk bir dizi. 3. sezon çok da kısa bir sezon. 10 bölüm. Mutlaka. Hayır. da değil. Daha da kısa yanılmıyorsam. 5 veya 6 bölüm. 3. sezon. Son sezon. Öyle mi? Evet. 6 bölüm galiba. Ben sana hatırlıyorum. Galiba evet. son sezon kısa. Çok kısa. 6 yani, bölüm. Galiba. Çünkü normalde e, 23 bölüm. Değil. Değil mi? Değil. Normali 10-11. Ha normali 13. Evet. E, son sezon 8 böyle bir şey. Yanılmıyorsa neyse hani e, senaristide de bizim çok sevdiğimiz Aaron Sorkin. Aaron Sorkin hani hızlı diyaloglarla ve zekice e, Gönderme, göndermelerle dermeler, sokmalar. Dermeler sokmalar. Aaron Sorkin dizisi Newsroom'u mutlaka izlemediyseniz izleyin. E, şey diyorum hani gazetecilik prensibinin de dayandığı iki özgün kaynak da bence yeterli değil. Ya arkadaş, İçse mi? İçiyorum abi. Bu benim ikinci. Daha şu şeyi yani. Ve şey. Bu şeye geleceğim. Ee, bu internetin en büyük komplo ya da e, efsanelerinden bir tanesi. iskelet anahtar efsanesi. Maynuchuk. <gülüyor> evet. Skeleton key İngilizcesi. Her kapıyı açan anahtar. Evet. Bunun temeli şuna dayanıyor. Hiçbir yazılımcı mekanik kodlu yazılım yazmıyor. Yani hiçbiri Gidip de 0100111 evet. şeklinde kod yazmıyor. Yazılan herhangi bir, de, bir dilde... Alınan bir şeyin üzerinde değişiklik. He, herhangi bir dilde yazılan herhangi bir kod yine başka bir yazılım tarafından mekanik koda çevrilmek durumunda. Tamam mı? Sen bu mekanik kodu... O ilk çeviriciyi kim Ha? İlk çeviriciyi yazan adam içine İçerine ne koydu? koydu? Sen biliyor musun? <gülüyor> Bilmiyorsun. O çeviriciyi kullanıp yeni çeviriciyi yazan adam... Eğer gerçekten iyi niyetli olup hiçbir şey kendinden katmamış olsa bile onun öncesi Kökündeki, var, evet. onun öncesi var, onun öncesi var, onun öncesi var. Dolayısıyla teori şuna dayanıyor. Gerçekte bu mekanik e, makine dilinde yazılmış ilk çevirici ya da işte kaynağın neyse artık orada bir açık olabilir ya da bir e, bilinçli suistimal olabilir ya da bir hata olabilir. Ve bu hatayı sen yakalayabilirsen bir şekilde, kendi lehine kullanabilirsen sen dijital olan, kodla yazılmış olan her şeyi domine edebilirsin teorisi. <gülüyor> Olabilir. Yani teo yani olasılığı olası var. Ama doğrulanamıyor hiçbir şekilde. Evet. <gülüyor> yani sen hakikaten Matrix'teki gibi mouse gibi ben burada işte artık kod görmüyorum. Kırmızı saçlı, mavi saçlı, yeşil saçlı görüyorum. Diyemediğin sürece <gülüyor> <gülüyor> hiçbir zaman e, hani köküne inilemeyecek bir problem. Bu şey içinde geçerli. Bizim tarih, kaynak ve bilgi dediğimiz şeyin tamamı için geçerli olan bir şey. Tarih konusu zaten hep her zaman sıkıntılı. Yani ya hani bize ilkokulda öğretilen tarihle daha doğrusu... Herkes Türk abi bu arada. 80'li yıllarda ilkokullarda öğretilen tarihle, 90'lı yıllarda öğretilen tarih aynı değil. 2000'li yıllarda değil, 2010'lu yıllarda hiç değil. <gülüyor> hani bu tarih hükümetleri sadece Türkiye için de geçerli tabii, tabii. Tüm dünya ülkeleri için Aynen geçerli. Abi. Hükümetler değiştikçe ülke tarihi değişiyor. Değişiyor. Yani bazen ufak değişikliklere uğruyor. Bazen çok daha büyük değişiklikleri uğruyor. Bazen darbelerle beraber bütün tarih silinip yeniden yazılıyor. Ve işin komiği şu ki yazılı tarihin kanıtı bile olsa sen tarihi yine de manipüle edebiliyorsun. Tabii. Ya bir de yorumlanması var. Yazılanın yorumlanması da. Şimdi... Var. Buna en güzel örnek tabii bizim tüket yani en azından benim tükettiğim e, <gülüyor> e, görsel işsel içeriklerin çoğu Amerika'dan geldiği için yine Amerika'dan örnek vereceğim. Bu National Geographic'in analizinde yok ama Amerikalıların eminim yüzde 50'sinden fazlası Amerika'nın seküler bir e, devlet ulusu olmadığını ve Hristiyan bir ulus olduğunu inanıyorum. Ama çünkü bütün başkanları çıkıp e, Galiba May God... God bless America diyor. God bless diyor. America diyor. Paraların üzerinde yazıyor hani. In God, hani, in trust God We Trust diyor. Hani nasıl seküler olabilir ki bu millet diyorsun. Ama e, sürekli ya yani şey adamların bağımsızlık ilan, ilanı için yazdıkları genelgede ya yani adamlar işte kurucu babalar dedikleri founding fathers oturmuşlar yazmışlar bir altına imza attıkları bir döküman var ve bu döküman herkesin gidip görebileceği bir müzede sergileniyor. Yani evet. Orada da diyor ki din ve hükümet ayrıdır diyor. Laik. Laik, laik seküler yani. Evet. Hiçbir şekilde biz bir Hristiyan ulusu değiliz yazıyor. Orada aynen bu şekilde yazıyor. Tamam da şu an Türkiye'de yani, Türk, yani evet. Türkiye anayasasında da Türkiye Cumhuriyeti laik, laiktir, devlet evet. laiktir yazıyor. Hani e, son 13 senedir AKP hükümeti döneminde laiktir diyebilir miyiz? Hayır Her hayır çıkan... uygulamadan bahsetmiyorum. Ama yani birebir bir şekilde Türkiye bir Müslüman devletidir diye inanan ha. insanlar var. Ama çünkü aslında bu yazmıyor. Evet bu yazmıyor. Aksi yazıyor ve açıp bakabiliyorsun. Evet. Tamam çok yani yüzyıllar öncesinde yazılmış bir yazı da değil, değil yani. Türkiye Cumhuriyeti Amerika 1923 Devleti, yani. yani. 1453 <gülüyor> değil hani Fatih döneminden değil 1900. Sen gidiyorsun işte Göktürk kanıtları çözemiyorsun da tam olarak. Ama bu bizim Türklerin anıtı diyorsun buna inanıyorsun. Anayasada yazan şeye inanmıyorsun. Çünkü inanmıyorsun değil. Birleri çıkıp tekrar tekrar tekrar tekrar bir şeyler söylüyor ve ona inanıyorsun. Çünkü birileri bir şeyleri tekrarladığı sürece sana inandırıyor bunu. Ya bir de hani seni cahil bıraktığı sürece seni inandırabilir. Seni cahil bırakıyor ve sana başka bir şey inandırıyor. Başka bir şey de değil bu arada. Hani illa kendi fikri olmak zorunda da değil bu. Amerika'nın dayattığı bir şeyde de inandırıyor olabilir. Orta Doğu'nun dayattığı bir şeyde de inandırıyor olabilir. Onu da bilmiyorsun. Zaten bunun üstünde de kafa yoracak kadar kafan da yok. Çünkü öyle bir kafan olmasına da izin vermiyor. Bir de üstüne hani öyle bir kafan varsa bile kafa yormana vaktin olmasın diye ülkede her gün bir şeyler oluyor. Bu, bu arada gerçekten yine sadece Türkiye için örnek vermiyor. Yani, Tüm sosyal dünyada mühendislik de dediğimiz şey. Aynen öyle. <gülüyor> Algı yönetimi diyebiliriz. İşte sosyal mühendislik diyebiliriz. Tüm dünya ülkelerinde böyle. Sadece Türkiye için geçerli değil. Belki biz içinde yaşadığımız için çok daha fazla hissediyor olabiliriz. Ama hani Sosyal mühendislik dediğimiz şey işte 1912'lerden 20'lerden beri özellikle Amerika'da işte başlayıp tüm dünyaya yayılmış bir şey. Ve hani belki aslında çok daha Sosyal yani, mühendislik çok çok eski bir Adı konulması en azından evet. o döneme denk geliyor. Ee, evet. Biz insanlar üzerinde etkili olduğu fark edilmiş ve uygulanan çeşitli yöntemler var. Yani mesela ben şuna inanıyorum gerçekten. Ee, Onur ee, şey şey şeyim utanç ha toplumsal utanç yani şey e, ş, e, kınanmak veya Hı -hı. işte e, toplumun içerisinde hor görülmek e, ondan sonra işte ne bileyim e, şey görev bilinci işte din sosyal bir yapı ol algı olarak dinden bahsediyorum inançtan bahsetmiyorum e, bunların hepsi asla sosyal mühendislik e, araçları Tarihe baktığınız zaman çok açık bir şekilde görülen bir şey. Sen bir askere ihtiyacın var ve sen bu adamı da çok tapa alayet çalıştırmak istemiyorsun. Asker olmanın ne kadar önemli ve işte gurur verici bir şey olduğunu kafasına sokuyorsun. Yani sen o adamı kendisiyle aslında hiçbir alakası olmayan bir dava uğruna hayatını ve ailesini her şeyini terk edip işte gidip canını kanını dökmesi için ikna etme aracı olarak Bak ne kadar onursal bir görev yaptın. Ee, yani bu her şey için geçerli olduğunu söylemiyor. Bu konu hayır, özellikle askerlikle ilgili... E, şey. Bu, bunu söylemek istiyorum. E, kendi özelimde de söylemiyorum bunu. Bence şöyle bir durum var. Bunun yapılması gereken bir dönem olmuş olabilir. Hayır. Hani ülkenin kurulum aşamasında... Dünyanın, işte Avrupa'nın çeşitli ülkeleriyle savaştığın dönemde... E, yaşadığın şeyden gelen... Ve hani ülkendeki askeriyenin güçlenmesi gerektiğine inandığın dönemde böyle bir şey yapmış olabilirsin. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum. Bu bu, bu gereklidir anladın mı? O dönem Hayır. için gereklidir mesela. Gerek, yani bunu ben doğru veya ha, yanlış ya, bir şekilde ha, e, şey tabi, yapmıyorum. Tabii tabii o manada söylemedim zaten. Karşı çıkmak için hı. söylemiyorum. Söylediğin şey çünkü doğru aslında. Hı hı. Ama hani gerekli olduğu bir dönem olmuş Olabilir. Evet. Ya özellikle Türkiye için konuşacaksak gerekli olduğu bir dönem. Olmuş. olmuş Olmuş. Ya Kore için de bunu sorabiliriz. Var. Evet. Biliyorum. Hani senin anlattığından da biliyorum. Ben de okuyorum. Ama bunun devam ettirilmesi için veya günümüzde hala aynı söylemle insanları böyle gazlamak ne kadar mantıklı. O konuda sana katılıyorum mesela. Hayır. Ben şunu demeye getiriyorum. Şimdi hakikaten saldırı altındasındır. Tamam mı? Sen eee Buna gerçekten ihtiyacım vardır. Ya da hakikaten ucu ona da dokunuyordur, tamam mı? Sen işgal altındaysan, tamam mı? İster şey o. Ama hani işte hani Türkiye'nin bir ol. şöyle bir durumu var ya. Orta Doğu'ya sınır komşusu, Avrupa ile Asya arasında köprü, işte jeopolitik önemi bilmem ne. O yüzden sürekli bir hani tehdit altındasın şeyi var, hissi yani var. Var. Bizi de bir de ama hani tüm şu, insanlık. Yani... bu ülkedeki insanlar da sürekli öyle yetiştirilmiş. O yüzden de hani insanlar her an tehlikede olabilir ki yaşıyoruz da bunu yani Rusya'nın ne bok yediği belli değil işte Orta Doğu'daki ülkelerin ne bok yediği belli değil İran-Irak tarafından IŞİD diye bir şey çıkmış ne bok yedikleri belli değil ki bunun üzerine konuşacak olsak çok konuşuruz ama hani Suriye'de ne olduğu belli değil falan ki yani muazzam seküler bir ülkeyken ne acayip bir hale geldi onu görüyoruz falan Hani o yüzden bulunduğun o jeopolitik konum falan filan diye dayattıkları şeyin üzerinden sen İster istemez evet diyorsun yani. yani bu ülkede askerinin güçlü olması lazım. Askeriyi nasıl güçlendirirsin? Milliyetçilik pompala. Ee, ülkenle ilgili gaz ver. işte kanınla canınla savun de. Mehmetçik diye isim koy ki Amerika'da Amerikalılar da yaptı bunu. Joe'lar Joe, dedi. Ee, işte şey I want you ha, ha. Betleri var. Uncle Bundan Sam, sonra, ha, Uncle Sam var. Mesela Kaptan Amerika bunun en güzel örneği kesinlikle ee, yani gerekli veya gereksiz uygun kullanılmıştır ya da uygun kullanılmamıştır evet, manipü manipülasyon mu Her... evet, manipülasyon manipülasyon manipülasyon ee, bunun çeşitli sebepleri de olabilir ama benim e, gördüğüm e, benim düşüncelerim yani şahsi düşüncelerim bunun yani sonuçta bir e, çıkar ilişkisine de dayandı evet. tamam mı bir de Tüm çünkü, ülkeyi aynı anda manipüle ediyor olmak çok çirkin geliyor insana. Çünkü hani modern tarihi bir kenara bırakalım. Tamam mı? Birazcık daha geriye gidelim. Daha fevral Roma. dönemlere vesairelere Hı. gidelim. Mesela Roma askerleri. Sen Roma askeri olduğun zaman kökenin ne olursa olsun evet. bir lejyona katıldığın zaman sana Roma vatandaşlığı veriliyor. Statü. Statü. Tamam mı? Yani orada kazandığın ne? İşte cebine ne kadar giriyor? 10 gümüş. Ha. Bilmem ne. Savaştan galip dönersen sana işte işgal ettiğin topraklardan belli bir şey veriliyor, yer veriliyor. Yer veriliyor. Ama her seferinde yani yani sen hayatta kalıyorsan yanındaki adam ölüyor. O ölüyorsa o hayatta kalıyorsa sen ölüyorsun. Yani orada önüne sallandırılan bir şey var, bir havuç var. İhtiyacın var, evet. Ve bu yüzden o riski göz alıyorsun belki. Ama bir daha üst seviyede bir çıkar ilişkisi var. Biz seninle konuşmuştuk yanılmıyorsam. Yani seninle konuşmadıkçısak da düzelt bunu. Fatih İstanbul'un fethi döneminde. Hı hı. İstanbul fethedildiğinde. yeni uğrı zıbır. E, Fatih diyor ki. Fethettik. Yeniçerilere diyor ki. 3 gün boyunca serbestsiniz. Ha, senle konuştuk. İstediğinizi yapın. Hı. Yani özellikle e, bizim kültürümüzle alakası olmayan her şeyi yerle bir edin. Atıyorum işte kiliseleri yıkın yakın. İstediğinizi yapın, istediğiniz karıyı alın, hı hı. tecavüz edin, onu yapın bunu, istediğinizi yapın, istediğiniz toprak sizindir ama üç günün sonunda istediğinizi almış olun, üç günün sonunda mühlet bu kadar bitiyor. Ya yani, onun yapmalarının sebebi yine bir sosyal manipülasyon. Orada yine sen aslında savaştığın zaman cebine, bir, yani o zaferin sana dokunması gerekiyor, evet. sana bir çıkar sağlaması gerekiyor. Yani bunu birazcık daha e, sömürürsen, hani Sınav çıkar da sağlamasın. Bunu sadece işte e, fikri bir... E, Vatan için yaptım, evet, kan, kanım için yaptım, ırkım için yaptım. Evet. Şeye dönüştürüyorsun. Zaten Fatih bunu bir azınlığa söylüyor yani. Evet. Tüm askerlerine söylemiyor, öncülerine söylüyor. Sizin hakkınızdır derken gidin yakın yıkın. Çünkü bir kere fethettiği toprakta yapmak istediği bir değişiklik var. Tabii. Ki ilkel de bir dönem olduğunu düşünürsen yani. O dönem için bunu makul bile görebilirsin belli şartlarda. Ama hani tabi her şeyi günümüz standartlarıyla değerlendirmek için ama olur. git kadınlara tecavüz et bilmem ne hani çünkü kadınları da fethediyorsun. Hı hı. Yani o topraklarda bulunan her şeyi fethediyorsun kafa o. Yani şunu demeye getiriyorum aslında. Ee, o, bu şey, arada hani bunu söylüyor olmamın sebebi de biraz da şu. Yani, e, öyle bir kültürden öyle bir gelenekten de geliyoruz. Yani, yani bu büyük bir koklu aslında. E. Yani, yani insan... evet, aslında. kesinlikle öyle. Yani insanlık toplum üzerinde de yapılmış çok büyük manipülasyon. Tabi. Yani mesela e, hani tarih kitapları falan dedik doğru Sadece tarih geldi. kitapları da değil. işte büyük e, dört büyük kitapta kadına verilen değer şu anki kadının kadının konumunu belirleyen bir şey. Yani şu an kadının değiştirmeye çalıştığı o eşitlik yani, algısı. Mesela hani, şey çok bana e, tabii. Günümüz şartları ile değerlendirdiğiniz zaman e, komik geliyor. Mesela şövalyelik kavramı. Tamam mı? daha çok daha romantize edilmiş. Romantize bir şey. edilen bir şey, tamam mı? Ama başkasının hizmetçisi olmak için romantize tabii, edilmiş bir şey. Tabii. Tabii mı? Yani sen, sen birisine... benim hizmetçim olacaksın ama seni değerli göstereyim ha. de hizmetçimken kendin değerli zannet. Aynen. Yani Gel sen benim için adam kes, işte savaşlara git ama hatta domuz keyin. Ha ama işte benim dışımdaki ünvanın ha, olsun benim dışı benim dışımdaki insanların arasında bir değerin olsun ben benim için ne, köpek o ama benim dışımdaki insanlar için bir ve yine on, olsun. onlara gidip beni öv çünkü sahibim ben evet. yani o tarz şeylerin olması yani günümüzde de şöyle şeyler var ee, şirketlerde var bu şirketlerde o bak e, ünvanlar işte yani ünvanları Çitliler. geçtim bak, ünvanları geçtim ee, şöyle şeyler yapıldı büyük şirketlerde bu büyük bir manipülasyon taktiği. Bir, e, seni yani sen, sen hakikaten global ölçekte büyük bir firmaya girmek istiyorsan bunun rekabeti aşırı yüksek. Tamam mı? Tabii. Bir, rekabetin yüksek olması sen hangi pozisyonda girersen gir. Tamam mı? İstiyorsan çöpçü olarak gir. O rekabeti aşmış olmakla bile sana bir ödül vermiş oluyor. Tamam mı? Bir değer katmış oluyor çöpçülükte e, pozisyonun o pozisyonu kapmayı başardın. Evet. Çünkü on binlerce insan arasında evet, sen, sen seçildin. İki bir e, üniversitelerin de kısmen yaptığı işte e, büyük şirketlerin de kısmen yaptığı oryantasyon dönemi. Tamam mı? Ve bu oryantasyon döneminde genellikle bu büyük şirketler zaten alım süreci başlı başına çok e, manipülatif. İşte 5-10 tane görüşmeye giriyorsun. Ondan sonra ee, o görüşmede işte e, psikologundan işte yöneticisine herkese görüşüyorsun onlarla görüştüğün için ve onların görüşlerin, onların gözünde onay alabilmiş olmanın bir psikolojik e, zaferini yaşıyorsun o kabul edilirsen eğer kabul edilmezsen de lan acaba benim neyim eksikti hissini veriyor sana tamam mı daha çok çalışmayayım ben buraya layık değilmişim belki de hissiyatını bir de eksikliğinin ne olduğunu da söylemiyor aslında evet. sana ve girdin ee, ülkeden ülkeye değişiyor ama sen bir şirkete girdiysen e, bazı ülkelerde şey stajyer olarak başlıyorsun. Hemen seni kadrolu bordrolu yapmıyorlar. Tamam mı? Bunun yasal bir süreci var. 6 aysa 6 ay 2 aysa 2 ay. E, seni o statüden alıyorlar. Ve o, o statüde olduğun süre içerisinde istediğin zaman istediğin şekilde kovulabiliyorsun. Tabii. Tamam mı? İstediğin şekilde kovulabiliyorsun. <gülüyor> seni oryantasyona alıyorlar oryantasyonda işte biz böyle büyük şirketiz. İşte böyle inovasyonlarımız var. Şunları yaptık. Bunları yaptıkla yıkıyorlar. Yani doğru mu? Doğru. Yapmışlar mı? Yapmışlar. Ama sadece buna maruz bırakıyorlar. Tamam mı? Sen o kampa gittiğin zaman işte küçük dağları da bunlara var etmiş evet. falan diye çıkıyorsun. Tabii, gazı Ve, da veriyorlar. Tabii, tabii. Yani. Ve işte o biz büyük bir aileyizden tut duygusaldan da giriyorlar. Ondan sonra işte her, her telden çalıyorlar. İşte biz Ülkemizin ekonomisine bu kadar katkı yapıyoruz. İşte ne bileyim e, sen ve ailenin yaşam standardını şu şekilde yükselttik. Ondan sonra işte dünyaya işte böyle teknolojiler, böyle yenilikler, böyle şeyler sunduk. Bizim sayemizde medeniyet bir adım daha attı. Böyle araştırmalar yapıyoruz. İşte gelecekte böyle şeyler yapacağız. Vizyon da veriyor. Ve ondan sonra o ee, oryantasyon kampına katılan 50 kişi 100 kişi neyse o 10 binlerin arasından seçil Bir de en yüksek e, eğitim seviyesinde en iyi okullardan seçilmiş insanlar bunlar. Tamam mı? 100 kişisin 10 binlerin arasında ve bu oryantasyondan geçiyorsun. Vay be diyorsun. Ondan sonra da 3 ay sonra bu 50-100 kişinin %80'ini kesiyorlar. Ya hacı olmuyormuş senle diyorlar ve atıyorlar. Tabii. Geri kalan kısım Oh ben bu rekabetten de sıyrıldım hissiyatıyla daha fazla bir gaz olurken. Diğer taraf da şey hani e, e, bir şekilde separate, e, separation anxiety e, gibi bir durumma e, şey oluyor psikolojik olarak. Yani benim aslında yerim orası ama zorla ayrıldım. Evet. Ayırdılar beni, kopardılar. Ben tekrar oraya gitmeliyim hissiyatında bırakılıyor. Ve önümüz bir sonrakisine tekrar başvuruyor. Ve bu arada da tabi boş durmuyor bu insanlar Demek ki benim bir eksiğim varmış diyor İşte kursa yazılıyor Master'a gidiyor ıvır yapıyor, zıvır yapıyor. Manipülasyona baksana tabii canım. Şöyle bir önerim olacak Ben diyorum ki bu podcasti Bu bölümünü burada bitirelim Ama bizim daha konuşasımız var Hı -hı. Öyle hissediyorum yanlış mıyım Hı -hı. Bunu bitirelim bir sonraki bölümde Yine aynı konudan devam edelim Olur O zaman e, bu bölüm burada bitsin Part 1 Part burada bitiyor ama biz komplo teorisi konuşmaya devam edeceğiz. Ee, part 2'da görüşmek, görüşmek üzere. Part 2'da görüşmek üzere. Geekstra.com Geekstra.com